Ölüm Sırası Birinci Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Mignonsi Eberhard Uyarlayan Tayfun Türkili Ses kayıt Mahmut Acar Kurbu Didem Türkmen Evin çok güzelsi bu. Ancak çok yüksekte oturuyorsun. Doğrusu ben bu kadar yüksekte oturamam. Burası kaçıncı kat? <gülüyor> Onuncu kat oldum. Ama manzara harika değil mi? Evet ama yine de balkonla demir parmaklık yaptırmanda yarar var. Senin başın dönmese bile günün birinde misafirlerden birinin buradan <gülüyor> çalışmasını istemezdim herhalde. <gülüyor> Yüksek yerleri içsem var. İçeri girelim mi? Peki... Sanırım bu evde arada sırada partiler veriyorsunuz. Evet ama pek sık değil oğlundum. Bunu sen de biliyorsun. Ben geçimimi kendim kazanmak zorunda olan bir kızım. Elime geçeni idare etmeye çalışırken... ...eğlenceye pek para harcayamıyorum. Bunun böyle olmasını sen istedin Sibar'da. Ailen seni terk edile ne kadar oldu? Üç sene. Dayana ile sen kardeş çocuğuydunuz. Ayrıca o çok zengin. Senin geçimini o temin etmeli. Haklısın ama ben istemiyorum. Eğer yardım istersem Dayana bunu hemen yapar. Üstündeki bu elbise Dayana'nın... Evet mı? onun özel yaptırmış ama kendisine uymayınca bana yolladı. Dayana'ya uymayan elbiseler giymek senin tuhafına gitmiyor mu Sibel? Neden gitsin Holland? Dayana benim kuzenim. Her neyse beni trene götürmek için gelişin büyük incelik Holland. Artık gidelim mi? Demek Kentin Görü'ne gidiyorsun. Senin ve benim çocukluğumuzun geçtiği o yere. Evet ama orada yalnız ikimizin değil Dayana'nın ve Richard'ın da çocukluğu birlikte geçti biliyorsun. Böyle ani olarak oraya gitmenin sebebi nesi bu? E, Ludmine hala çağırdı. Ludmine hala mı? Hayret doğrusu. Nereden icap etti seni A, Mektup yazarak hemen gelmem gerektiğini yazmış. Mektup nerede? İçeride yatak odamda, tuvalet masamın üzerinde. Ben de iş yerinden birkaç hafta ücretsiz izin aldım. İyi e, git bakalım. Yakında ben de geleceğim. Orada yine görüşürüz. <gülüyor> Yazlık evi gözden geçirmem gerekiyor. Ah, demek orada da beni yalnız bırakmayacaksın. A, şey, seninle konuşmak istediğim bir şey var Sibel. Nedir o? Bak Sibol bir düşünüyorum Şu anda belki yeri değil ama yine de söylemek istiyorum Neyi söylemek istiyorsun? Seni seviyorum Sibol ve seninle evlenmek istiyorum Ne dedin sen? Sana karın olur musun diye sordum Eğer kabul edersen hemen evleniriz Holland iyi ama ben bunun farkında değildim. Neden şaşırdın Sibol? Bunu senin de düşünmen lazım öyle değil mi? Bütün kış ve ilkbaharı beraber gezmekle geçirdik. Evet ama yine de... Yine de ne? Bilmiyorum. Biz seninle arkadaştık. Bu yüzden evlenmek hiç aklıma gelmemişti. Hadi Sibuk şey seni sevdiğimi biliyorsun. Evet teklifime ne diyorsun? Üzgünüm oldum. Üzgünüm de ne demek? Yani bu olmaz anlamına mı geliyor? Ha, yoksa Richard'ı hala seviyor musun? E, trenin birazdan hareket edecek oldun Bunları daha sonra konuşsak olmaz Aklısızlık mı? Akılsızlık ediyorsun Sibyl Richard sana göre bir erkek değil Bunu biliyorum ama o Eva ile evli Eva ile evli oluşundan daha başka mahsurları da var Bir baltaya zap olamadı Devamlı bir işi bir tarafa bırak Doğru dürüst çalıştığı bile yok e, Bunu nereden biliyorsun? Bu işte çalışıyor ya Ne bir pilota ihtiyaç olduğu zaman Ticaret uçağını kullanmaya işliyorsan o başka tabi Aslında bu kadar ciddi bir iş sayılmaz ya ama Richard yeni tip bir uçak inşa etmeye hazırlanıyormuş. Ludmine hala söyledi. Ne yaparsa yapsın. O asla muvaffak olamayacaktı Sibel. Neden böyle söylüyorsun Holland? Sen ondan hiçbir zaman hoşlanmadın değil mi? Saçmalama. O benim en iyi arkadaşımdır. Nikah merasiminde ben de vardım. Benim anlatmak istediğim eğer hala ona aşıksan vazgeç Sibel. O evli bir adam. Benim ona aşık olduğumu da nereden Aydın çıkartıyorsun? Hadi Sibel bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Sen çok güzel bir kızsın. Sana layık olan erkek benim. Çok eskiden beri senin hayatının bir parçasıyım ben. ...lütfen benimle evlen, karım ol. Bunu düşüneceğim, Holland Harika, çok güzel. Demek teklifimi kabul ediyorsun. O halde bu yaz için de öyle değil mi? Çocukluğu bırak lütfen. Hiçbir şey için söz vermiyorum, Holland Ah, saate bak, cülemin yarım saat kalmış. Geç kaldık, hadi hemen istasyona gidelim. Tamam, hemen gidelim. Şu şekerleme paketimi de alır mısın, Hovland'ı gözümüne? halam bayılır onlara. Söylediklerimi unutma Sibel. Seni seviyorum. Lütfen Holden. Şimdi bunları konuşacak zamanım yok. Sen hareket etmek üzere. Tamam tamam. Çok değil. Bir iki sene sonra ben de Kentingan'a geleceğim. Biliyorsun benim evimle dayanan Diana'nın evi bitişik. Orada bunları bol bol konuşuruz. Hoşçakal Holden. Ne bileyim. Dayana ben geldim canım. Hoş geldin Sivu. <gülüyor> Bırakma hizmetçi odana götürür. Gel seninle içeri girmeden önce veranda da biraz konuşalım. <gülüyor> tamam konuşalım. Nasılsın Dayana? Calvin ne yapıyor? Ludmila hala nasıl? Seninle zaten onun hakkında konuşmak istiyorum. <gülüyor> Ludmila hala hakkında mı? Evet. Calvin Ludmine hala'nın bir şey olmadığını söylüyor ama Richard onunla aynı fikirde değil. Dur bir dakika. Richard dedin. O da burada mı? Evet. Neden şaşırdın tatlım? Haberin yok muydu bundan? Richard ilkbahardan beri burada İlkbahardan beri mi? Peki ya karısı Eva? Hayır o yok Eva gitti Gitti mi? Nereye gitti? Kavgasız gürültüsüz bir Richard'tan ayrıldı Ondan kurtulduğumuz için hepimiz rahat bir nefes aldık Sibol Yani ayrıldılar dedin Boşandılar mı dayalar? Hayır henüz değil ama boşanacaklar Eva'nın aklına başka belki koyduğunu tahmin ediyordu Herhalde paralı biridir Ama benim seninle konuşmak istediğim bu değildi Söylesene Sibu Ludmilla hala seni neden çağırdı buraya Ben de bilmiyorum Dayana Sadece bana çok ihtiyacı olduğunu söyledi Ben de kalkıp geldim Nesi var halam Sana bunu iyice izah edemeyeceğim Çok garip hareket ediyor acayip şeyler söylüyor Bilmiyorum belki hiçbir şey yoktur Ama sen yine de bir şeyler öğrenmeye bak da Her neyse bana da söyle Olmaz mı bu Tabii tabi söylerim Hadi gel şimdi içeri girelim Tamam Kevin evde mi Hayır canım, Şikago'da. Ne zaman döneceğini de bilmiyorum. Eee, şey... Peki Richard, o evde mi? Evde. Senin gelmeni bekliyor Sen hazırlanır hazırlanmaz yemek yeriz. Bu arada Richard'ı da görürsün. Sibel geldi senatör olmaya çalışıyor. Haberin var mıydı buna? Yok haberim yoktu ama çok sevindim. Umarım seçilir. Bundan hiç şüphen olmasın canım. Kocamın senatör olması için elimden geleni yapıyorum. Paracıklarımı harcıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah dur bakayım. Bu elbise sana çok yakışmış. Sana uyacağını tahmin etmiştim ben. <gülüyor> Bu elbiseyi ben de çok seviyorum. Bana yolladığın için çok teşekkür ederim Dayana. İşte evimize geldik. Elvira. <gülüyor> Buyurun bayan Dayana. Bu kuzenim olur. Kendisini odasına çıkar lütfen. Ee, daha önce Richard'u görseydim. Sonra odama çıkardım. Aa, Richard kaçmıyor ya tatlım. Sen öyle bir dinlen banyo yap. Akşam yemeğini de görürsün kendisini. Peki Diana. Buyurun bayan Stable, odanıza götürürüz. Teşekkür sizi. ederim evvelim. Richard da buradaymış. Hem de karısından boşanıyormuş. İnanılır gibi değil. Bütün bunlar rüya gibi geliyor bana. Bak önce en güzel elbiseni giymeliyim. Heyecandan ellerim ayaklarım tir, tir titriyor. Kim o? Aa, benim bayan Sibu. Hazırsanız siz şu anda yemeğe bekliyorlar. Aa, e, tabii hazırım. Şimdi geliyorum elbira. Nihayet gelebildin Sibu. Görmeyeli çok olmuştu. Seni çok özledim. Ben de seni Richard. Görüşmeyeli tam üç sene oldu değil mi? Evet sen Eva ile evlendiğinden bu yana tam üç sene oldu. Çok güzelleşmişsin Seville. Seni tekrar gördüğüme inan çok sevindim. Ben de Richard. Evet. İşte ben de geldim. Ludmilla hala geç de olsa seni görmek istiyor tatlım. Yemekten sonra bir ara yanına çıksan iyi olur. Elbette Dayana. Zaten buraya onu görmek için gelmiştim. Eee Richard? Görmeyeli nasıl buldun? Çok güzelleşmiş. Öyle değil mi Dayana? O oh, her zaman güzeldir Richard. İltifatlarınıza teşekkür ederim. Böyle söyleyerek beni mahcup ediyorsunuz. İltifat değil. Gerçeği söylüyoruz tatlım. Nihayet üçümüz de kuzeniz. Ailelerimiz öldükten sonra bize küçük yaştan beri hep Ludmilla hala baktı. Birbirimizi son defa olarak bu da gördüğümüzden beri bir asır geçmiş gibi geliyor bana. Oysa sadece üç sene oldu. Bayan Diana. Evet Elvira. E, size telefon var efendim. Aa öyle mi? Bu Kelvin olmalı. Beni bir dakika mazur görün çocuklar. Birazdan gelirim. Gel Sivil seninle göre doğru yürüyelim. Dışarıda çok güzel bir hava var. Mehtabı da seyrederiz. Olur Richard'ım. Bak üç sene önceki aynı Mehtap var dışarıda. Burada durup seninle mehtabı seyretmek ne güzel şeysi bu. Biliyor musun hep maziye düşünüyorum. Mazideki neyi düşünüyorsun Richard? Ne olacak? Tabii ki seni. Beni mi? Nasıl öyledim? Yani? <gülüyor> Tarlım meğer ben ne körmüşüm ki sen dururken Eva ile evlenmişim. Asip, asip. Seni çok seviyorum hayatım. Öpebilir miyim? Lütfen Richard henüz buna hazır değilim. Biliyorum sana ilmi sürmeye hakkım yok. Affet beni Sibel. Sibel, neden her şeyi berbat ettim? Her şey o kadar aşikardı ki burada beraber yaşadık. En güzel çocukluk ve gençlik yıllarımız hep bir arada geçti. Biz birbirimize aittik. Oysa ben, ben Eva ile evlendim ve her şeyi mahvettim. Lütfen Richard, bunun için kendini suçlama. Bak, biliyor musun seni daima sevdim Sibel. Sen hep hayatımın bir parçasıydın. Öylesine bir parçamdın ki ancak iş işten geçtikten sonra bunun farkında olabildim. İnan bana Sibel her vakit seni sevdim Yalnız seni ve başka hiç kimse Ama bunu anlamamıştım sen Söyler misin Sibel Sen de beni sevmiş miydin Evet Richard Ben de seni sevmiştim Hala da seviyorum Ama sen o zaman Eva ile evlendin Bu bana öyle acı verdi ki anlatamam Eva senin karın olmuş Biliyorum sevgilim biliyorum Ben bir aptalmışım Ama artık bunlar geçti Aptallığımın cezasını çektim Sibel Her şey düzelecek Dayana sana anlattı mı? Eva'nın seni terk ettiğini mi? Evet evet boşanıyoruz birbirimizden Çoktandır Eva ile aramızda her şey bitmişti Sibo Eva boşanmak için gitti O beni hiçbir zaman sevmedi Sonra da boşanıyoruz işte Böylesi daha iyi Umarım iyi olur Richard Ama bilmeni istediğim bir şey var Sibo Benim belli bir kazancım yok Bunun önemi yok Richard İkimizin birlikte olması yeterli ah, Sibo benim gerçek aşkım Ne kadar iyisin İnan her şey düzelecek sevgilim. Gelecekte mutlu günler bekliyor bizi. Bir an önce Eva'dan bir boşanayım. Richard, Sibyl neredesiniz? Kimin <gülüyor> karı Richard dayana geliyor. Yanında birisi mi var? Birim mi dedin? Bakın size kimi getirdim. <gülüyor> Merhaba. A Eva? Şimdi geldi gece treniyle. İstasyondan taksiye binmiş. Eva'yı hatırladın değil mi Sibyl? Richard'ın karısı. A evet tabii biliyorum dayana. Güçlü sevgilim neden bana öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? A neden geri döndün Eva? Ben bir daha geleceğini sanmıyorum. Biliyorum sevgilim ama sonra ben düşündüm ki sana karşı haksızlık yaptığımı anladım Ee? Boşanmaktan vazgeçtim artık hep yanında kalacağım Ne v vaz mı geçtin? <gülüyor> evet sana sadık ve bir eş olacağım canım Memnun olmadın mı? Hadi öpsene beni Yok yok olmaz yanılıyorsun Eva Artık aramızda hiçbir bağ kalmadı Bunun böyle olmasını benden ayrılmayı sen istedim Şimdi de ayrılmayı ben istiyorum Şey Diana Sıbı izin verirseniz kocamla yalnız konuşmak istiyorum Bir dakika bir dakika Eva ...nyadan boşanmaktan vazgeçtim. Eğer istediğin paraysa... Para mı? Neler söylüyorsun sen? Benden hoşlanmadığını biliyorum Diana. Ama bunu bana karşı nezaketsizlik yaparak... ...göstermen hiç hoş bir şey değil. Nezaketsiz mi dedim? Bırak Diana ben konuşuyorum onunla. Lütfen Sibyl'le birlikte evve siz. Birazdan gelirim ben. Nasıl istersen Richard. Gel bu. biz eve dönelim tatlım. Peki Diana. Diana lütfen Elvira'ya söyler misin eşyalarımı... ...Richard'ın odasına koysun. Emredersiniz hanımefendi. İnşallah Richard onu göle atar da kurtuluruz. Ama ne yazık ki Eva iyi yüzücüdür. Göreceksin Sibur bak. Eva Richard'ı kandıracaktır. Çünkü Richard saflık derecesinde iyi bir insandır. Eva da bunu biliyor ve hep istismar ediyor. Bilirsin Richard bir karıncayı bile incitemez. Halbuki Eva aslında o kadar içten pazarlıklı bir insan ki. Neyse umarım Richard ona kanmazsa ayrılmakta direnir. Eve geldik. Ben unutmayla halamın yanına gidiyorum Dayana. Olur Sebul. Sonra görüşürüz. Neler oluyor halacım? Hasta mısın? Neyin var? Mektubunu alır almaz hemen koştum geldim. Ah Sebul'cığım bilemezsin. <gülüyor> Dur bir dakika. İyi. Dışarıda bizi dinleyen kimse yokmuş. Söylesene halah. Neden kapını kilitli tutuyorsun? Kim dinleyecek ki bizi? Anlatacağım kızım. Seni neden buraya çağırmak zorunda kaldım biliyor musun? Çünkü... Çünkü biri beni zehirlemek istiyor tatlım. Ne? Ne dedin hala? Öyle yüzüme şaşkın şaşkın bakma. Yaşlıyım ama henüz bunamadım. Biri beni zehirlemek istiyor. Doğru söylüyorum çocuğum. Ne yapacağımı şaşırdım. Seni onun için buraya çağırdım. İyi ama hala birinin seni zehirlemek istediğini nereden biliyorsun? Doktor söyledi. Doktor mu söyledi? Evet doktor çağırdım. Gerekli tetkikleri yaptım. O söyledi. Anladın mı şimdi. Olacak şey değil. Peki neyle zehirlemek istiyorlar seni? Arsenikle. Arsenikle mi? He. Ama olacak şey değil bu hala. Neden yapsınlar ki bunu? Sakın evham yapıyor olmayasın. Hayır Sibel, evham değil. Üç defa buna teşebbüs edip. Hanımım üç sefer mi? Evet. İlk seferinde aklıma bir şey gelmedi. Kendimi çok kötü hissettim. Minemi bozulduğunu zannettim. İkinci seferinde hayret ettim. Hemen ev doktoru kitabını aldım elime. Bilirsin o kitabı. Siz çocukken hastalandıkça daima ona başvururdum. Evet biliyorum. Kitaba göre bütün araz arsenik zehirlenmesini gösteriyordu. Bir müddet sonra aynı şekilde hastalanınca Chicago'daki doktorumu çağırdım. O bir mütehassısla konsultasyon yaptı ve neticede durdur. Dur. Sen kendi gözlerinle gör Göğsüme koymuştum Göğsüne mi koymuştun ne arıyorsun göğsünde Göstereceğim Hah, Buldum işte al oku. Doktorun raporu Oku da doğru söyleyip söylemediğimi anla Peki Aa, Tanrım doğruymuş Peki bu konuyu Deneyle konuştun mu Hayır raporu alır almaz hemen sana yazdım İyi ama neden Deneyle konuşmadın hala Anlamadın mı yavrum Beni zehirlemek istedikleri zaman Hepsi buradaydı Dayana, Dayana'nın kocası kalbin Richard Eva. Ee, ne olmuş buradalarsa? Öldürmek isteyen muhakkak bunlardan biri. Saçmalama hala, adını saydıkların böyle bir şey asla yapmazlar. Hem evdekileri söylerken hizmetçileri atladın. Hizmetçilerin hepsi yeni. İkinci sefer hastalanıp da sebebini öğrenince ihtiyar bahçıvan Canis'dan başka hepsine yol verdim. Çünkü Canis 25 yıldır ailemizin emektarı. Onun birini zehirleyebileceğini düşünmek bile gülünç olur. Peki Dayana'ya hakikati söylemeden hizmetçilere yol vermeyi nasıl becerdin? Hiçbirinin işe yaramadığını söyledim. Aşçının müsrif, o da hizmetçisinin yalancı olduğunu filan uydurdum işte. Üç defa gece kalkıp holun ışıklarını yaktım. Dayana'nın en pahalı parfümünü döktüm. Bir sürü münasebetsizlikler yaptım. <gülüyor> Sonunda Dayana hepsini kovup yeni hizmetçiler tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Olacak şey değil doğrusu. Dayanayı iyi alt etmişsin. Üçüncü sefer zehirlemeye kalkıştıklarında yeni hizmetçiler vardı. Yani anlayacağım bu işi evdekilerden biri yapıyor Seb. Ama bu mümkün değil halacığım. Hangisi yapabilir ki bunu? Dayana olsun Richard olsun ben olayım üçümüzün de küçük yaştan beri sen büyüttün. Orası öyle. Üçünüzün de ailesi sizler çok küçükken ölmüştü Seb. Bundan bir yıl önce de Richard'ın teyzesi Isabel'lesen ve Dayana'nın dayısı benim de abim olan John birlikte geçirdikleri trafik kazasında ölünce bütün servet Dayana'ya kaldı. Sen zaten burada bizimle oturmuyorsun. Dayana ve Richard'ın beni zehirlemeye kalkışacağını sanmıyorum. Peki seni ne şekilde zehirlemek istiyorlar? Yemeğime arseni koyarak. İşin ilginç tarafı bu koca evde benden başka hastalanan da olmadı. Belli ki biri bunu özellikle benim ölmem için yapıyor Erseval. Peki polise başvurdun mu? Yok yok. Polisi bu işe karıştırmak istemiyorum kızım. Bu takdirde soruşturma açılır. Ve Dayana, Kalbin, Richard ve onun karısı gazetelerin, televizyonların diline düşerler. Biliyor musun Eva'yı hiç sevmiyorum. Tanrı'ya şükür olsun ki boşanmak için gitti bu evden. Ama bu gece geri döndü halen. Ne? Döndü mü? Eva mı? Evet yarım saat kadar oluyor. Ha ya ama hani Richard'tan boşanacaktı. Ben de ne kadar sevilmiştim. Peki neden dönmüş? Fikrini değiştirmiş ayrılmayacakmış. Biliyor musun tatlım Eva olacak o kadın bir yılan. Richard'ın hayatını mahvediyor. Buna meydan vermememiz lazım. Eva'nın Richard'ı sevdiği filan yok. Zaten Richard'ın o kadınla evlenmesi bir hataydı. Richard'ı çok severim seni de. Tabii dayanayıda. <gülüyor> Biz de seni çok seviriz Salıcım. Biliyor musun tatlım? Hep senin Richard'la evlenmeni arzu etmişti Çünkü siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Evan'ın geri dönüşü Richard'ın mahvü demektir. Umarım Richard aklını başına alır da o sarışın kadının tekrar gönlüne girmesine izin vermez. Ne düşünüyorsun Seval? Seni ve seni zehirlemek istemelerinin sebebini hala. Bu işi aklım almıyor. Zengin bir kadın değilsin. Ölümünden sonra kimseye bir şey de bırakmayacağına göre... ...kim neden seni zehirlemek istesin ki? Bunu ben de çok düşündüm Sibel. Ama geçerli mantıklı bir cevap bulamadım. Neyse artık bu meseleden söz etmeyelim. Sonra bir çaresine bakarız. Neler söylüyorsun hala? Bu işin sonrası olur mu? Şimdi hemen bir şeyler yapmalıyız. Müsaade et polise haber vereyim. Yo yo şimdi olmaz. Bu gece olmaz. Acele karar vermenin manası yok Bir iki gün daha bekleyelim yavrucuğum Hadi git yat artık Ben de yatacağım İyi geceler tatlım <gülüyor> Aa, Az kalsın unutuyordum halacığım Gelirken sana bir kutu şekerleme getirmiştim Odamda unuttum <gülüyor> Sağ ol kız yarın getirirsin artık <gülüyor> Olacak şey değil Buraya geldiğimde halama getirdiğim şekerleme kutusunu şuraya koymuştum ama şimdi bulamıyorum. Biri mi aldı yoksa? Yok işte. Ah, neyse ne vakit geç oldu. Yarın tekrar ararım. Ne güzel bir sabah. Aa, Siva burada mıydın hayatım? Buradayım Eva. Sen örüyordun şekerim. Neden? Seninle açık konuşacağım. Richard benden boşalttığı takdirde seninle evleneceğini söyledi. Üzgünüm hayatım ama ben onun karısıyım ve boşanmaya da niyetim yok. Anlıyorsun beni değil mi? Richard'dan ayrılmayacağım. Madem öyle neden boşanmaya kalkıştın Eva? Herhalde o zaman aklım başımda değildi. Peki ya Richard senden ayrılmaya kalkışırsa? Ben istemedikten sonra asla benden boşanamazsın bu. Söylesene Eva bu ani dönüşünün sebebi ne? Sebep mi? Karısıyım ya bu yetmez mi? Ayrıca Richard'ı seviyorum Onun bana ihtiyacı var <gülüyor> Yapma Eva Onu sevdiğin için boşanmaktan vazgeçtiğini hiç sanmıyorum Neden ben onun karısıyım dedim ya Neden sevmeyeyim Hem benim rızam olmadan o da benden boşanmaz Yaşadığım müddetçe onun karısı olarak kalacağım Of bugün havada çok bunaltıcı bir sıcaklık var çocuklar Günaydın Sebul günaydın Eva Richard yok mu? Bilmiyorum Dayana Ama gece evden birinin dışarı çıktığını duyar gibi oldum Richard miydi? Eğer mutlaka bilmek istiyorsan evet Richard kasabada bir oteli taşındı Ya Akşama kadar herhalde geri döner Az önce de söyledim. Ben Richard'tan ayrılmayacağım Diana onu seviyorum İşte bu ilginç Neden? Ondan ayrılmak için Renault'a gittiğini sanıyordum <gülüyor> Reno'ya değil Aminior'a gitmiştim Ama birden beri Richard'ı sevdiğimi fark ettim ve geri döndüm Diana Ben odama gidiyorum Merhaba Steven Ah Kevin seyahatten mi döndün Evet Chicago'daydım ama az önce döndüm Sıcak dayanır gibi değildi Herkes damlarda parklarda yatıyor <gülüyor> Burası da çok sıcak Arabanın radyosunu da dinledim fırtına gelecekmiş yağmur yağacakmış Neyse hemen üzerimi değiştirip göle yüzmeye gideceğim Sonra görüşürüz ee, Diana nerede karımı çok özledim <gülüyor> daha Eva ile birlikte Ne Eva mı Ne işi var onun burada Ben onun Richard'dan ayrılmak için gittiğini sanıyordum Biz de öyle biliyorduk ama birden kocasını sevdiğini fark edip boşanmaktan vazgeçmiş Sibyl, Sibyl neredesin tatlım? Buradayım Dayana. Ah Kelvin, hoş geldin hayatım. Ne zaman geldin? Hoş bulduk Dayana, az önce döndüm. Hadi evayı da al, göle yüzmeye gidelim. Ne dersin? Olur. Sibyl, hizmetçi seni arıyordu. Telefonla aranıyormuşsun. Salondakini açabilirsin Hı? Hı, ki Dayana. Alo? Sibyl, ben Richard. A, e, Sus, adımı söyleme lütfen. Neler oluyor, söyler misin? Şimdi anlatacak vaktim yok Sibyl. Gelince anlatırım. Seninle önemli şeyler konuşacağım sevgilim Bu akşam döneceğim Saat 10'da Bahçıvan Kulübesi'nde buluşalım Peki gelirim kal sevgilim seni seviyorum Ben de Bu tıkırdı da ne Birisi paralelden bizi dinledi yoksa Yok canım bana öyle gelmiş olacak Richard gizlice benimle ne konuşacak acaba Arayan Richard miydi Sibun <gülüyor> Evet Dayana <gülüyor> Ne söyledi hiç Chicago'da olduğunu söyledi. Neden beni aramadığını anlamadım. Bir avukatla görüşüp görüşmediğini bilmek istiyorum. Biliyor musun Sibyl? Eva'dan nefret ediyorum. Tıpkı bir vampire benziyor. Richard'tan boşanarak kurtulamayacaksa onu gebertsin daha iyi. Dayana, sanırım bunu ciddi söylemiyorsunuz. Elbette ciddi değil. Ama o kadar Richard'ın hayatını mahvetti Sibyl. Haziran başlarında buraya geldi. New York'tan Richard'ı takip etti. Anlaşılan bir para meselesi halledilinceye kadar burada kaldı. Sonra boşanmak için gitti. İğrenç bir kadın o Sibol. Güzelliğiyle Richard'ı büyüledi ve karısı oldu onu. Ne var ki hiç sevmedir için. Ama ben onun Richard'la neden evlendiğini biliyorum. Neden? Eva Richard'ı zengin sandı. Refah içinde yaşayacağını umuyordu. Ama Richard'ın maaşla çalışan birisi olduğunu anlayınca ondan boşanmaya kalkıştı. Şimdi ise geri dönüp ona dört elle sarıldığına göre bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Olabilir. Her neyse... Ludmilağlı'nın nesi varmış neden seni buraya çağırmış söyledi mi ee, Doğru dürüst bir şey söylemedi ama bir şeyi üzüldüğünü sanıyorum Bana da bir şey söylemiyor Ama bu evde garip bir şeyler döndüğü muhakkak Elinde sonunda bunu öğreneceğim Karnım acıktı Mutfağa gidip bakayım aşçı kadın neler hazırlamış Yemekte görüşürüz Dayana Peki hayatım Kaldı Neva ile birlikte göle yüzmeye gitmişti Ben de gidip biraz seyrenliyim <gülüyor> Merhaba Midret. Siz misiniz bayan Sebep? <gülüyor> Karnım acıktı da neler pişiriyorsun diye bakayım dedim. Yemekler öğlen eve yapılıyor ama kahvaltı yapmadıysanız size sütle kek verebilirim. Tamam. Aaa canım ne güzel şeymişsin sen. <gülüyor> Mitred bunun karnı aç galiba. Yiyecek bir şeyler versene hayvana. Bayan Ludmille'ye haşladığım etten verebilirim nasıl olsa kendisi yemiyor. Neden? Bilmem son günlerde bir garipleşti bayan Ludmille'ye. Bizim yaptığımız yemekleri yemiyor. Mutfağa inip kendi elleriyle sandviç hazırlayıp onları yiyor. E madem öyle ben de halamın yemediği haşlanmış etten verebilirim kediciğe. Al bakalım kediciğe haşlanmış et. Harika olmuş. Midril çok güzel yemek pişiriyor öyle değil mi alıcım? Evet bu bölgenin en iyi açısıdır o. Kahveleri ne zaman içeriz? Ben içmeyeceğim. Odama gidip mektup yazacağım. Rütmü'nle hala güzel havadisi duymuşsun umarım. Nedir o Eva? Richard'la ben boşanmaktan vazgeçtik. Umarım bu seni sevindirmiştir. <gülüyor> bu Richard'la sana ait olan bir mesele Eva. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ya, i̇yi geceler. Kızdı. Allah bilir ya hiç sevemedim bu kızı Evet ben de kütüphaneye gidiyorum Okumam gereken bazı şeyler var Hepinize iyi geceler İyi geceler, i̇yi geceler canım İzin verirseniz ben de odama gideceğim Tabi tatlım biz de Ludmilla halayla biraz verandada otururuz Fazla oturacağımızı sanmıyorum Dayana Zira hava birazdan bozacağı benziyor Baksana dışarıda hafif bir rüzgar çıkmış bile Evet yağmur yağacağa benziyor Hava iyice bozdu. Richard sözüm olmasaydı evden dışarı adım atmazdım. Gitmesem ayıp olur. Beni bahçıvan evinde bekleyeceğini söylemişti. Aa, Allah! şimşek çakıyor. Ne korkunç bir hava. Umarım Richard benden önce bahçıvan evine gelmiştir. Şimdi i̇şte bahçıvan evine geldim. Richard! Richard! Bu koku da ne böyle? Gelmedi galiba. Bir de salona bakayım. Ay aksiliğe bak elektrikler kesildi. Yıldırım yıldırılmıştı galiba. Karanlıkla ne yapacağım şimdi? Ay sağ sola çarpmadan salona girsem iyi olacak. Eh, salona girdim işte. Richard burada mısın? Ah bu da Ne? Ya bir şeye değdi Tanrım. Kadın elpsisi bu. Ama bu... Ha, bu bir kadın. Kimsiniz? Adınızı söyleyin. Ne arıyorsunuz burada? Ya ama neden sallanıp duruyor bu böyle? Çakma. çakmam neredeydi? Buldum işte. Yaktım. A aman Allah! Im. Bu tavana asılmış bir kadın cesediymiş. Kim acaba? Çevirip bakayım. Olamaz. Bu Eva. Richard'ın karısı Eva. Olamaz. Eva kendini asmış. Allah'ım. İmdat. Ayak siçakmak söndü. Kahrolası çakmak yan hadi. Seybol. <gülüyor> Seybol. Richard, Richard sen misin? Benim sevgilim. Neredesin? <gülüyor> Salon kapısının önündeyim Richard. Orada dur. Kupurdamın. <gülüyor> Yanına geleceğim. <gülüyor> ah. Korkma. Sadece şimşek çaktı. Dur, dur, çakmamı yakayım Richard. Tamam, gördüm seni. <gülüyor> ne zaman geldin Siba? Az önce. Richard, salonda Eva'nın cesedi var, ölmüş, kendini asmış. Biliyorum. Bu yüzden de hemen buradan git Siba. <gülüyor> Ama anlamıyorum Richard. Eva neden kendini astı? Neden? Soru sorma Siba. Sonra anlatırım. Lütfen birileri gelmeden hemen eve dön Buraya geldiğini de kimseye söylüyor Tanrı aşkına Richard neler oluyor Ne zaman yaptı bu işi nasıl oldu Bilmiyorum ben de onu bu halde buldum Senden bir iki dakika önce geldim Sonra da içeri girmeni engellemek için dışarı çıktım Hadi hemen git artık Kontrol ettin Richard ölmüş mü Eva Korkarım ki ölmüş Sibel Bak sevgilim buradan hemen çıkıp gitmek zorundasın. Eve de yan kapıdan gir. Kimse seni görmesin. Peki. Peki Richard. E peki sen ne yapacaksın? Ben daha sonra geleceğim. Hadi git artık. <gülüyor> tamam gidiyorum. Eve girerken kimseye görünmemeye dikkat et Sibim. Tamam. Bir karartı. O da ne? Şimşeğin aydınlattığı şu çalıların orada birisi var. Evet. Yanılmış olacağım Şimdi hemen eve gidip kimse farkına varmadan Üstümü değiştirmeliyim ah, Olanlara bir türlü inanamıyorum Allah aşkına Sibel neredesin sen? E elektrikler kesilince odamda uyuyakalmışım. Ne oldu dayana? Daha ne olsun? Eva ölmüş, Sibul. Bahçıvan evinde kendini asarak canına kıymış. Aman Tanrım! Eva canına mı kıymış? Bu müthiş bir şey bu. Richard bulmuş onu. Richard mı? Evet. Richard Kelvin'le birlikte içeride kütüphanedeydi. Doktora telefon ediyorlar. Ah, dur bakayım şöyle sen elbiseni mi değiştirdin, Sibul? Akşam yemeği indir üstünde başka bir giysi yok muydu senin? Ee, şey, evet. Ay, aman neyse hadi sen onların yanına git Ben de içecek bir şeyler getireyim peki. Evet evet ölmüş Az önce buldular cesedini Ne? Şerife haber mi verelim? Öyle ya tamam Sivan Richard ne işin var burada? Dinle Sivan Eva ölmüştü Yapabileceğim bir şey yoktu. Buradan vakit dönmüştü. Çaresiz buraya gelerek durumu evdekilere bildirmek zorunda kaldım. Bu bir şey. Bakalım Şerif gelince ne diyecek bu işe? Dinle sevgilim. Çaresiz yalan söyleyeceksin. Bahçıvan kulübesine geldiğini kimseye söylemeyeceksin tamam mı? E, tamam tamam. Çabuk söyle. İçeride herhangi bir şeye dokundun mu? Çünkü polisler gelince ilk olarak parmak izlerini tetkik edeceklerdir. E, ben... Yok hayır dokunmadım İçeride. İyi ama Eva neden yaptı bunu? Neden canına kıydı? Bilmiyorum Sibel. Sen gittikten sonra onu hemen ipten indirdim ve suni teneffüsle ayırtmaya çalıştım. Ama başarılı olamadım. Aman unutma. Bu müddet zarfında sen burada evde olduğunu iddia edeceksin. Hep buradaydım. Anlıyor musun? Tamam tamam. Evet polisler birazdan burada olacak. Hiçbir şeye el sürülmemesini tembih ettiler. Kevin sen dışarı mı çıktın? Yok neden sordun? Şey pijamalarının paçası ıslak da. Ha şey yani bir ara balkona çıkmıştım da. Evet sizlere içecek bir şeyler getirdim. <gülüyor> Richard Evo'nun cesedinin yanında bir şey buldun mu? Yani mektup not gibi filan. Bilmiyorum Kelvin. Akıl edip de etrafıma bakamadım. Evo'nun ölümü beni çok şaşırtmıştı. Keşke bir mektup filan olsaydı. İş çok kolaylaşırdı. Ne demek istiyorsun Kelvin? Polisleri bilmez misin Diana? Öküzün altında buzağı ararlar. İntihar mı cinayet mi diye hepimizi sıkıştırırlar ifade alırlar. Bu yüzden öyle söyledim işte. Hadi Rişat artık git elbiseni değiş. Birazdan polisler burada olur. Bence sen de üstünü değilsen iyi olur kocacığım. Baksana ayağındaki pijamalar ıslak. Bir dakika Kevvan. Acaba bizim da çağırsak mı buraya? Avukat mu? Evet bizim çocukluk arkadaşımızdır. Kendisi bu gibi durumlarda nasıl hareket edeceğini bizlerden iyi bilir. İyi fikir. Yalnız havlunt burada mı? Bu akşam geldi. Ne dersin Kevvan? Bilmem ki. Polisler bundan başka bir mana çıkartmasınlar. Yine de Hovland'ı buraya çağırıp durumu anlatmakta yarar var Kelley. Pekala. Telefon edeyim de gelsin bari. Ben ederim Kelley. Hadi sen Richard'la yukarı çıkıp üstünüzü değişin. Sibel. Söylediklerimi sakın unutma. Sen bu gece asla bahçıvan evine gitmedi Anlaşıldı mı? Evet. Tamam Richard. Merhaba Hovland. Ben Dayana. Nasılsın? Ha, teşekkür ederim. Şey Hovland. Richard'ın karısı Eva. Sanırım intihar etmiş. Ha, evet cesedi bahçıvanın evinde Buraya gelsen iyi olur sana ihtiyacımız olabilir Güzel tamam merak etme sen Hadi gecikmeden gel Havlan birazdan burada olacak Sibel Hiçbir şeye el sürmememiz tembih etti Dayana Sibel Şimdi hizmetçi kızdan duydum Evan'ın öldüğü doğru mu? Doğru halacığım Vakit çok geç oldu hala Keşke yataktan kalkmasaydım Hayır Dayana yapmayacağım ne zaman bir şey olsa hemen beni yatırmaya kalkıyorsunuz. Yatmayacağım işte. Tamam nasıl istersen hala. Sibol ben el fenerlerini bulmaya gidiyorum. Şimdi Şerif Bahçıvan evinde cesedi muayene etmek isteyecektir. Karanlıkta bir şey göremez. Peki dayana. Sibol düşündüm de şu beni zehirlemek istedikleri arsenik işinden... Şerif'le adamlarına bir şey söylemeyelim ha ya, İyi ama hala Eva'nın ölümüyle senin zehirlenme işinin bir alakası yok ki Diliyorum yavrum Eva intihar etti Ama Şerif Doni Her işe burnunu sokan biridir Ona fazla açılmasak daha iyi olur <gülüyor> Hoş geldin Hovland. Hoş bulduk Richard. Anlatın bakalım neler oluyor burada. Az önce Dayana aradı. Evan'ın intihar ettiğini söyledi. Ceset nerede? Bahçıvan'ın evinde. Onu orada ben buldum. Bak Hovland evet. sen avukatsın. Kadınların bu işe karıştırılmasını istemiyorum. Ne Sibol ne Dayana, ne de Ludmilla'na. Hiçbir şey bilmiyorum. Onlar Evan'ın öldüğünü benden öğrendiler. Richard doğru söylüyor Hovland. O söyleyinceye kadar biz Evan'ın intihar ettiğini bilmiyorduk bile. Öyle değil mi Sibol? Evet öyle. Beni anladın değil mi oğlum? Kadınları bu işe karıştırmamaya bak. Tamam Reşit, sakin ol. Neden bu kadar sinirlisin anlamıyorum. Yoksa Eva'nın ölümü intihar değil mi? Reşit, şerif ve doktor geldi. Evet, herkese iyi geceler. Ne <gülüyor> berbat bir hava. Sanki gök delinmiş. Esirt hemen Bahçıvan evine gitse iyi olur. Biz oraya götürür müsün? Tabii. Hanımlar siz burada kalın. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Sibu? Hangi konuda? Ev ananın intiharı hakkında canım. Bugün son derece neşeli bir hali vardı. Adeta gizli gizli bir şeylere seviniyormuş gibiydi. Durup dururken neden yapsın ki bunu? Bilmem ki. Tanrım. Richard şerifte gideni saatler oldu. Hala bir haber yok. Bir şey mi oldu acaba? Merhaba Sibül. Holland. Richard nerede? Üzgünüm Sibül ama korkarım Şerif Richard'ı tevkif edecek. Aman Allah'ım. Richard neden teklif edecekler ki? Polis doktoru Eva'nın intihar etmediğini, öldürüldüğünü söyledi. Ne? Öldürüldü mü? İyi ama bunu nereden anladılar? Öldürülmeden önce Eva'ya kloroform koklatılmış. Kız bayıldıktan sonra da önce boğularak öldürülmüş... ...daha sonra da intihar süsü vermek için tavana asılmış. Allah. Yani Eva cinayede mi kurban gitmiş? Evet Sibül. Peki Richard neden tevkif edecekler ki? Eva'yı bulduğunu söylemekte çok büyük aptallık etti. Keşke çekip gitseydi. Cesedi bulmayı bir başkasına bıraksaydı. Evet ama Eva'yı o öldürmedi. Hovland sen avukatsın anlamalısın. Eva'yı o öldürmedi. Neden onu bu kadar savunuyorsun Sibel? Yoksa, yoksa hala Richard'a aşık mısın? Oysa buraya gelmeden daha iki gün önce bana benimle evlenmek için söz vermiş. Hayır söz vermedim. Sen evlenme teklif ettin ben de düşüneceğimi söyledim Çünkü Richard o zaman Eva ile evliydi ama şimdi Eva öldüğüne göre Richard da boşta kaldığına göre artık onun evlenmemek için ortada bir sebep kalmadı Yanılıyorsun ben, Havlant Her neyse Richard için elimden geleni yapacağım Sibyl Yalnız bana her şeyi olduğu gibi anlatmalısın Ne demek istiyorsun? Öldürdü demiyorum ama eğer öldürdüyse şunu bilmeni istiyorum Sibyl Hazırlanarak işlenen bir cinayetle ani bir heyecana kapılıp insan öldürme arasında çok büyük fark var Yanılıyorsun Havlant Richard yapmadı bunu ben de o... Neden sustun <gülüyor> devam etsene Ben sadece bu cinayeti Richard'ın işlemediğini söylemek istiyorum Bak Sibol. benden bir şeyler saklamasın iyi edersin ah, Sibül Sibül korkunç bir şey Şerif Donny hepimizin ifadesini alacakmıştı Neden? Çünkü Emafok'un öldürülmüştü ondan bayan Sibül <gülüyor> Bunu duydum Richard nerede? O içerideki odada Sibol. Şerif birinin evayı kloroformla bayıltıp sonra da astığını söyledi Buna inanmak çok güç Bayan Sibol lütfen bütün ev halkının buraya gelmesini söyler misiniz? Tabii Şerif ne, şey. Hâ, var Herkes burada ama Richard yok Ne oldu ona Şerif? Richardiano da gözaltında bayansiy. Neden? Çünkü o birinci derecede şüpheli durumda da onda. Hayır, küçük tatil odaları. Hayır bu odama. Sustar mısınız? Hayır. Lütfen sustar mısınız? Edindiğim bilgilere göre geçen hafta Richard'ın karısı Eva kendisinden boşanmak için çekip gitmiş. Ve dün geri dönerek boşanmaktan vazgeçtiğini söylemiş. Evet öyle şerif. Dün Eva geri dönünce de Richard karısıyla birlikte olmamak için geceyi Bahçıvan Kulübesi'nde geçirmiş. Hayır bu doğru değil. Richard geceyi Bahçıvan Kulübesi'nde geçirmedi otele gitti. Ama hayatım Richard otele gitmemiş. Bahçıvan evinde kalmış. Sabahleyin de Chicago'ya gitmiş. Mike Kelvin doğru söylüyor. Bugün akşam da Chicago'dan dönmüş. Yanında avukat Bay Havlunt da varmış. Akşam yemeğini de beraber yemişler. <gülüyor> Doğru mu Bay Havlunt? Evet Şerif. Richard'la birlikte Chicago'dan döndük. Peki daha sonra gördünüz mü Richard? Hayır. Bir iki saat önce Bayan Dayana beni buraya çağırdıktan sonra gördüm Richard'i. Avukat Havlunt'u neden buraya çağırmak ihtiyacını hissettiniz Bayan Dayana? Havlunt Howland... Hem bizim çocukluk arkadaşımız hem de aile avukatımız Olanı biteni öğrenmesini istedim Yoksa Bayan Eva'nın ölümünün intihar olduğundan şüphe mi ettiniz? Hayır katiyen Hayır hiçbir şüphemiz yoktu Bu fikir Richard'tan çıktı Ya demek avukat avlantı çağırmanızı Richard istedi öyle mi? Evet ama bu fikri biz de onayladık şimdi evet. Özellikle hanımların sorguya çekileceğini tahmin etmiştik hmm, Peki öyle olsun Sizi buraya toplamamdaki sebebim şu her şeyden önce Eva Boh'un bahçıvan evine giderken sizlerin nerede olduğunuzu teker teker tespit etmem gerekiyor. İçinizde Eva Bach'ın bahçıvan evine neden gittiğini bilen var mı acaba? Hmm, anlaşıldı anlaşıldı. Demek ki hiçbiriniz onun bir randevusu olup olmadığını bilmiyorsunuz. Evet, evet tamam öyle olsun. Ee, Eva Bohun'un bahçıvan evine ne zaman gittiğini biliyor musunuz peki? Şey hiçbirimizin zamanı doğru olarak tayin edebileceğimizi sanmıyorum Şerif. Eva yemekten sonra yazılacak mektupları olduğunu söyleyerek odasına çıktı. Ondan sonra da kendisini gören olduğunu sanmıyorum. Evet öyle. Ludmila halayla ben fırtına çıkıncaya kadar terasta oturduk. Sonra çelen kesildi. Biz de her tarafa mumlar koymakla meşgul olduk. Ondan sonra da salonda oturduk. Peki ya siz Bay Calvin? Ben yemekten hemen sonra kütüphaneye çekindim. Bir müddet çalıştım. Duş yapıp tam pijamalarımı giyerken Diana beni çağırdı. Evet doğru şerif. Sonra Richard geldi. Yüzünden hemen mühim bir şeyin olduğunu anladım. Bize Eva'yı asılmış olarak bulduğunu ve boşuna suni teneffüs ayıtmaya çalıştığını anlattı. Peki bunun üzerine siz ne yaptınız? Kocam Kelvin'i çağırdım. Aşağıya geldi. Hemen doktora ve size haber verdi. Hepsi bu kadar. Peki Eva Bohun'un evi terk ettiğini gören olmadı mı? Hayır hiçbirimiz görmedik Bay Calvin yağmurluğunuzu nerede muhafaza edersiniz? Şey yağmurluk bu ee, ekseri holdeki dolapta durur Kocamın yağmurluğunu neden sordunuz Şerif? Ben söyleyeyim Dayana Eva'nın üzerinde benim yağmurluğum vardı Ne? Senin yağmurluğun mu? Ha. Ne mürasebet? Olamaz Eva'nın öldürüldüğünden bu kadar emin oluşunuzun sebebi nedir Şerif? <gülüyor> Kendini asmış olamaz bayan Ludmilla Odada üstüne çıkmış olabileceği yüksek bir şey yoktu çünkü Ludmilla Allah, Ludmilla Allah, bak dinle beni Şunu iyice anlaman lazım Onu oraya her kim aslıysa intihar süsü vermek istemiş Fakat ayağının altına bir şey yerleştirmeyi unutmuşlar Ayrıca odada klaroform kokusu vardı Eğer cesedin bulunması sabaha kalsaydı kokuyu fark etmek mümkün olmayacaktı Anlayacağınız Eva Bohun... ...klaroformla uyutulmuş... ...sonra boğulmuş... ...daha sonra da asılmış... <gülüyor> ...tabii... ...bu otopsiden sonra belli olacak... ...eğer Richard Bohun... ...karısının cesedini bulmamış olsaydı... ...onu öldüren her kimse... ...gayet başarılı bir cinayet işlemiş olacaktı... ...bu takdirde onu Richard'ın öldürmediği... ...ispat edilmiş oluyor... ...öyle değil mi şey? hmm, Belki... ...evet... Bayan Diana ile Bayan Ludmilla o müddet zarfında da beraber oldukları için burada bulunduklarını ispat edebiliyorlar. Size gelince Bay Calvin, sizin cinayet saatinizde odanızda olduğunuza dair hiçbir şahidiniz yok. Üzgünüm ama cinayet saatinde odanızda olduğunuza dair bir şahidiniz yok Bay Keller Bakın evet şahidim yok ama ben kütüphanede çalışıyordum Avukat Howland, Richard bugün sizi şehirde neden ziyaret etti? Üzgünüm Şerif ama müşterilerimin işleri hakkında bilgi veremem Söyleyin Richard, sizi karısından boşanmak için mi ziyaret etti? Söyleyemem dedim ya siz söylemeseniz de Richard'ın size karısından boşanmak için Geldiği gün gibi ortada Neden boşanmak istiyordu Yoksa başka bir kadınla mı evlenmek istiyordu Evet Niyeti buydu Kiminle Hayır bu doğru değil Richard'ın bir başkasıyla evlenmeye niyeti yoktu Onun hayatında başka bir kadın yoktu Sakin olun bayan dayana Neden bu kadar sinirlendiniz <gülüyor> Evet, gelelim size Bayan Sibyl. Ben mi? Ama... Sibyl, Allah'ım! Sen, sen öteki kadın olamazsın. Yanılıyorsun Şerif. Sivill'la evlenmek Richard'ın aklından bile geçmiyordu. Lütfen Bayan Dayan'a sorguya müdahale etmeyin. Evet Bayan Sibyl, Hakikati söyler misiniz? Emin olunuz ki bu durum beni de çok üzüyor. Siz ve Richard çok güzel bir çiftsiniz. Birbirinize de yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim Şerif. Hmm. Siz olay gecesi Richard'la bahçıvan evinde buluşmayı kararlaştırmıştınız Ama nasıl olduysa Eva Bohun bunu keşfetti ve o da oraya geldi Ve Richard o zaman ne yaptığını bilmeyecek kadar kendinden geçti ve... Hayır, hayır bu doğru değil, doğru değil bu şerif Bay Howland, madem bu ailenin avukatısınız Bayan Zibble'a bildiklerini anlatmadığı takdirde suç ortağı sayılacağını söyler misiniz lütfen? <Gülüyor> şey Şerif'in söylediği doğru Sival Ben Richard'ın arkadaşı ve aynı zamanda avukatıyım Gördüğün kadarıyla Richard'ın başı ciddi bir şekilde dertte Eğer bildiklerini anlatırsan Hem ona hem de kendine yardım etmiş olursun Yani her şeyi olduğu gibi anlatmalısın Demek elbiseni bu yüzden değiştirdin ha Aa, bu da. Sia şey işte mi bu? Evet. Sia şeyler. Neler oluyor? Oğlum, dışarıda bir şeyler oluyor. Kimse yerinden kıpırdamasın. Serim, Serim, Ricit kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Ha? Evet, az sonra o şey. Bravo, benimle gel Alper. Ali'nin hasta ozağa gitmeden yakalayalım. Tanrım, anlayamıyorum. Richard neden kaçtı ki? Eva'yı o öldürmedi Dayana. Richard suçsuz. Madem suçsuz neden kaçtı öyleyse? Kaçmakla bütün şüpheleri üstüne çektiğini bilmiyor mu? Şerif'le adamları peşine düştü. Burada mısınız? Ne oldu kalbin? Richard'ı yakalayabildiler mi? Hayır Dayana. Kaçarken garajdaki benim eski arabamı almış. Şerif nerede? Bak çıvan evinin orada. Havanın ağarmasını bekliyor. Yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Vakit ayrı geç oldu. Hadi hayat, et artık. Sibyl kapıyı açar mısın? Ne var Dayana ne oldu? Tam uyumaya hazırlanıyordum. Ben de öyle ama Şerif bizleri salonda bekliyor. Konuşmak istiyormuş. Oh, neredeyse sabah olacak. İçeri gir de üstüme bir şey giyeyim. Sibyl Şerif'in söyledikleri doğru mu? Hakikaten bu gece bahçıvan evine mi gittin sen? Evet gittim Dayana. Ne sebepten peki? Richard'la buluşmak için. Ya neden peki? Haaland sana anlatmıştır herhalde. Richard'la ben evlenmek istiyorduk. O artık serbest olduğunu sanıyordu ama Eva gelince Haaland'la konuşmak için Chicago'ya gitti. Bu sabah da bana oradan telefon etti. Evet hatırlıyorum. Demek sabahın seni arayan Richard'tı. Bana saat 10'da bahçıvan evinde buluşmamızı teklif etti. Ben de bu yüzden oraya gittim. Gittiğimde Eva oradaydı ama ölmüştü. Ama yemin ederim ki onu Richard öldürmedi Dayana. Sen, sen ve Richard gerçekten evlenmek niyetinde misiniz? Evet. Hayır, hayır doğru değil bu. Yanılıyorsun Sebul. Richard seninle evlenmez, evlenemez. Neden? Neden? Niçin Richard evlenemezmiş benimle? Ne demek istediğini anlayamıyorum Dayana. Evlenmemize mani olamazsın herhalde. Ayrıca bu seni ilgilendiren bir mesele de değil öyle değil mi? Sahi mi? Ben böyle düşünmüyorum ama. Beni anlamıyorsun galiba Dayana. Richard'ı seviyorum ben. Onu ta eskiden biri seviyorum. Sen ne dersen de ne yaparsan yap bu hakikati değiştiremezsin. Hiçbir şey bunu değiştiremez. Bak canım senin sevginin hiç önemi yok. Mesele şu Richard'ın bana borcu var. Planlarını hazırladığı bir uçak tipini imal edecek ve satacak olan bir şirket kurdu. Ona yardım maksadıyla bir miktar hisse senedi aldım. Ayrıca yatırım da yapacağım. Tabii bu arada Richard'ın yaşamak için paraya da ihtiyacı var. Bu parayı da ona yalnız ben verebilirim. İyi ama bununla evlenmememizin ne alakası var Dayana? Çok alakası var canım. Aklını başına topla Sivala. Richard benim avucumun içinde. Onu başarıya ulaştırabilir ya da mahvedebilirim. Vazgeç ondan. Fakat anlamıyorum. Richard beni seviyor. Evlenmemizi o istiyor Ama ben sizin evlenmenizi istemiyorum Saçmalıyorsun dayana. Bu şekilde davranamaz Hoşuma gideni yaparım Seni sevdiğini söylüyorsun Ya idealleri gayesi işi Sen ona ne şekilde faydalı olabilirsin ki Ben ona yardım etmek niyetindeyim Onu kalkındıracağım Servetimi onun için harcayabilirim Richard senden para aldı mı Henüz almadı Ama çaresiz almak zorunda kalacak Servetini onunla paylaşmak niyetinde olduğunu söyledin mi Richard'a Paylaşmak mı Hayır böyle bir teklifte bulunmadım tabii çocuklaşma bak. ona sadece benden istediği kadar para alabileceğini söyledim ama o kabul etmedi öyle değil mi bu şekilde için parayı istemedi aslında teyzesi Isabel Boğan'dan kalan miras ona aitti ama sen aldın eğer ona yardım etmek istiyorsan hakkı olan parayı neden iade etmiyorsun söyler misin neden vereyim kanunen bütün servet bana düştü. Servetin ne kadarının aslında John Abbott'a ait olduğunu ve ne kadarının Isabel Bohan'a ait olduğunu ben nereden bileyim? O trafik kazasında ikisi de aynı anda öldüğü için servetleri bana kaldı. Her neyse Richard'ı kurtarmak ya da mahvetmek benim elimde Sibon. Seni anlayamıyorum Dayana. Richard'la evlendiğin takdirde ona zararlı olacağımı mı düşünüyorsun yoksa? Sevdiğin adama yardım etmeyi senin takdirine bırakıyorum. Yani açıkçası beni onu mahvetmekle tehdit ediyorsun. Ama niçin Dayana? O beni seviyor. Evlenmişiz, evlenmemişiz. Bunun seninle ne ilgisi var? Sana durumu yeteri kadar anlattım Seval. Tanrım. Yoksa sen? Sen Richard'e aşık mısın? Bu seni alakadar etmez. Peki ya kocan Kelvin? Ben sadece sizin evlenmenizi istemiyorum. Eğer onu söylediğin gibi çok seviyorsan... ...Richard'ın menfaatini göz önünde tutar... ...ona göre hareket edersin. Yalnız benim bu evliliğe mani olacağımı bil. Hiçbir şey yapamazsın. Ben artık çocuk değilim. Richard de koca adam oldu biz birbirimizi seviyoruz Hayır Richard benim benim o Ona bir yuva temin ettim Sana da bizimle birlikte oturmanı teklif ettim Sana elbiseler hediyeler verdim Kimse para hususunda hasis davrandığımı iddia edemez Sen de edemez Yerin dibine batsın Bundan böyle senden artık hiçbir şey istemiyorum dayana Şerif izin verir vermez buradan hemen gideceğim Sen bilirsin bu şekerleme kutusu ne? Ludmine halaya getirmiştim. O halde alayım da vereyim. Seninle salonda görüşürüz. Dayanayı anlayamıyorum. Hem Evli hem de Richard'ı seviyor. Bu nasıl bir kepazelik böyle? Tekrar ediyorum. Size bu kedi zehirlenmiş Şerif. Ağır ol bakalım. Önce kim olduğunu söyle. Adım John. Bu köşkün bahçıvanıyım. Evet. Şimdi az önce söylediğini bir daha tekrar et bakayım. Şu kedi ölmüş, zehirlenmiş diyorum tamam, Şerif. Tamam, tamam, sakin ol. Bu hayvanı kimin beslemiş olduğunu öğrenmemiz lazım. Kediyi ben besledim Şerif. Aa oh, Bayan Siebel, siz mi beslediniz bu kediyi? <Gülüyor> evet Şerif, bugün aşçı kadın bana birkaç parça et verdi. Ben de kediye verdim ama onu zehirlemiş değilim. Aşçı kadın bana bundan bahsetmedi Nasılsınız bayan Siebel Teşekkür ederim Jones Kediyi nerede buldun ne zaman ölmüş Şey kediyi sizin besediğinizden Haberim yoktu bayan Siebel Dün aşçı kadın bana kediyi gömmemi söyledi Ölümün sebebini ben anladım Bu evde göndüğüm ilk kedi değil bu Hı, Ne demek istiyorsun Jones Hiç evet, Yalnız bayan dayanak kedileri pek sevmez de Yani öldürür mü hayvanları ne bileyim ben ne yapar Ortadan kaybolurlar Ama bu kediyle alakası yok bunun Bu hayvancık arsenikle öldürülmüş Bundan eminim ben Nereden biliyorsun e Vaziyetinden belli Benim de halet dolabımda arsenik var Anlamadım Arsenik'in senin dolabında ne işi olur Jones e Başçıvanım ben Yabani otları yok etmek için kullanıyorum Peki miktarına baktın mı yani azalma falan var mı? Bir kedi yavrusunu öldürmek için fazla bir şey lazım değil. Belki de kutudan biraz eksilmiştir. Bana kesin cevaplar vermelisin Jones. Eğer birinin arseniğinden aldığını düşünüyorsan bunu bana açıkça söyle. Kedinin zehirlenmiş olduğundan başka bir şey söyleyemem. Şayet hayvanı bayan Sibol'un beslemiş olduğunu bilseydim bu kadarını da söylemezdim. Ya nedenmiş o? Çünkü Richard Bohon gibi o da bir karıncayı incitmez de ondan. Pekala Jones pekala. Kediyi yardımcıma ver. Doktora göstersin. Evet buyurun Bayan Siebel. Sizinle konuşacaklarım var. Bak Şerif üstüme vazife değil ama yanlış yoldasın. Dışarı Jones. Senden akıl alacak değilim. Nasıl istersen Şerif. Bayan Siebel. Elimdeki şu kumaş parçasını tanıyor musunuz? Şey, hayır tanımıyorum Ama ben bunun kime ait olduğunu iyi biliyorum Size bu parçayı göstermemin sebebi de artık bana yalan söylemenizin faydasız olduğunu anlatmak için Ne demek istiyorsunuz Şerif? Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum Bu kumaş parçası sizin elbisenize ait <gülüyor> Artık hakikati söyleyin bana Gece bahçıvan evine gittiniz Dönerken elbiseniz çalılara takılmış ve bu parça orada kalmış Ayrıca gece elbise değiştirdiğinizi de biliyorum. Hadi bayan Sible, bana her şeyi anlatın. Sizin bahçıvan evine gittiğinizi gayet iyi biliyorum. Orada Richard Bohun'la buluşacak olduğunuzu da biliyorum. Eva'dan boşanıp sizin evlenmek niyetinde olduğunu da biliyorum. Şu halde benden saklamanızda artık hiçbir mana yok. Eva'yı Richard öldürmedi şerif. Ama Eva evlenmenizi engelledi. Ayrıca Richard'ın paraya da ihtiyacı vardı. Ha, i̇yi ama Eva'nın parası yoktu ki. Bu yüzden neden onu öldürsün ki? Yanılıyorsunuz bayan Sable. Eva sandığınız gibi parasız değildi. Banka hesabında tam 10 bin dolar vardı. Ne? On bin dolar mı? Evet. Şimdi anlatın bakalım saat onda bahçıvan evine gittiğinizde ne oldu? Eva orada mıydı? Hayatta mıydı? Her şeyi anlatın. Richard'ın işlediği cinayeti saklayarak ona suç ortaklığı da yapmayın. Hayır! Richard öldürmedi onu. O da benim gibi şaşırmıştı. Dehşet içindeydi. Ben... Devam edin. Bahçevan evine gittiğimde elektrikler kesilmişti. Eva'yı asılmış olarak buldum. Çok korkmuştum. Tam dışarı çıkarken Richard içeri girdi. Ona Eva'nın asılı olduğunu söyledim. Baktı sonra bana hemen eve gitmemi ve kimseye bir şey söylemememi tembih etti. Richard Eva'ya yardım etmek istiyordu. Onu tekrar diriltmeye çalışacaktı. Eva'yı o öldürmedi şerif. Neden sizin köşke dönmenizi istedi? Çünkü bu olayı adamın karışmasını istemiyordum. Peki dışarı çıktığınızda kulübenin civarında... ...birilerini gördünüz mü? Hayır. Aha, evet, evet birini gördüm. Ya, kimi gördünüz peki? Bilmiyorum ama biri vardı, bir erkek. Bahçıvan evini gözlüyordu. Dönerken gördüm onu. Bir ara şimşek çaktı... Karanlıklarını gördüm. Bilmiyorum. Etraf çok karanlıktı ama bir erkek sivriyetiydi. Peki görünüşü nasıldı? Zannedersem uzun boyluydu. Üzerinde bir pardesi vardı. Ee, şapka Şapkası var mı? Hatırlamıyorum. Sanıyorum başı açıktı. Hmm. Gördüğünüz kimdi bayan bu? Söyledim ya bilmiyorum, hatırlamıyorum. Karanlıkta seçemedim. Peki ne yapıyordu? Bunu da söyleyemeyeceğim. Tekrar şimşek çaktığında artık orada değil. Peki bahçıvan evinde klorofon kokusu duymadınız mı? Şey... Ne olduğunu bilemediğim tatlı bir koku vardı ama daha önce hiç kloroform kokusu duymamıştım. Dışarıda gördüğünüz adam kimdi? Tanrı aşkına bilmediğimi söyledim. Bilmiyor musunuz yoksa kim olduğunu söylemek istemiyor musunuz? Yemin ederim ki bilmiyorum şerif. Ama Eva Richards'ı öldürmedi. Eğer suçlu olsaydı polisi vaziyetten haberdar etmezdi. Peki, öyleyse neden kaçtı? Bilmiyorum. Belki de kendisini katil diye tutuklayacağınızdan korktu. Şu elimdekinin ne olduğunu biliyor musunuz Bayan Seybal? Şey... Bornoz kuşağı değil mi? Evet. Bayan Ludmila'nın bornozunun kuşağı bu. Şey... Ee, Eva Boh'ın öldürüldükten sonra bu kuşakla tavan asıldı. Bu kordonu bahçıvan evinin oradaki çalılıkların arasında buldum. Biri saklamış oraya. Peki Eva'yı nasıl öldürmüşler? Onu öldüren aleti buldunuz mu? Hayır onu henüz bulamadık. Doktor Eva'nın boynuna bakarak genç kadının yeşil renkli ip gibi bir şeyle boğulduğunu tespit etti. Yeşil renkli ip gibi bir şey mi? Evet. Katil Eva'nın boğazını öyle sıkmış ki... ...sıktığı her neyse yeşil rengin izi kalmış boğazında. Yeşil bir kordon olabilir mi bu? İki ucunda top olan, bu kedilerin oynadığı gibi. Evet, olabilir tabii. Ee, neden sordunuz? Yoksa onu gördünüz mü? Şey, o gece... Bahçıvan evinde masanın üzerinde böyle bir şey vardı. Sahi mi? Ee, biz araştırma yaptığımızda böyle bir şeye rastlamadık. Şerif! Ne var Jones? Sana aşık adını getirdim. Bayan Sibola kediye yedirmesi için verdiği etleri... ...bayan Ludmila'nın tepsisinden aldığını söylüyor. Adın ne? Meydanet efendi. Kediye neden Ludmilla hala için pişirdiğin eti verdin? Bayan Ludmilla yemedim. Ben de tam çöpe atacaktım ki... ...kedimi yavlayınca Bayan Sibyl ...bunun karnı acıkmış, etleri yavruya yedirelim deyince... ...ben de verdim. Peki Bayan Sibyl, kediyi beslerken siz de orada mıydınız? Gördünüz mü? Hayır, ben mutfakta başka işlerle uğraşıyordum. Ama Bayan Sibol'un kediyi zehirlemediğinden eminim efendim. Bakın Şerif, kediyi ben zehirlemedim... ...ama anladığım kadarıyla bu evde bir şeyler dönüyor. Sizin Ludmilla halayla hemen görüşmeniz gerekiyor. Sanırım anlatacakları vardır. Şerif. Ne var Jones? Herhalde anlamışsındır Şerif. Bu zehir özellikle kedi için kullanılmadı. Çünkü kedi bir gün önce eve gelmişti. Yani birinin Ludmilla halayı zehirlemek istediğini mi söylemek istiyorsun Jones? Ben sadece o etin kediye verilmeden önce zehirlenmiş olduğunu söylüyorum. Tamam bunu tahkik edeceğim. Benimle işiniz bitti mi Şerif gidebilir miyim? Gidebilirsiniz Bayan Siebel Yalnız evden uzaklaşmayın Birazdan parmak izi bürosundan polisler gelip Bütün ev halkının parmak izlerini alacaklar Şerif Sizce Eva'yı bu evden birimi öldürdü Buna adım gibi eminim Bayan Siebel Peki birinin Ludmila'yı zehirlemek istemesine ne diyorsunuz? Bu da Eva'yı öldüren katilin işini Bilmiyorum Bu çok yeni bir olay Daha şimdi sizden duydum Bayan Ludmilla ile konuştuktan sonra hemen gerekli soruşturmayı da başlatacağım. Sibyl. Ne var Holland? Bak beni yanlış anlama Sibyl ama bu işi Richard yaptı. Kaçmakla da suçunu itiraf etti. Eyalet polisi peşinde. Bir iki gün içinde yakalanacaktır. Bu yüzden Şerife gerçeği söylemen yerinde olur. Richard'la bahçıvan evinde buluşacağımızı Şerife sen mi yetiştirdin Holland? Evet sen söyledin. Her şeyi ona sen ifşa ettin. Richard'ın Eva'dan boşanmak istediğini sen söyledin, öyle değil mi? Çünkü ben söylemedim Sibyl. Şerif'in kendi tahminleriydi bununla. Senin imaların sayesinde, değil mi? Rica ederim Sibyl, bana inan. Senin en yakın dostunum ben. Richard'ın de dostuyum. Suçunu itiraf etmesi kendi lehine olur. Ölüm cezasından kurtulabilmenin tek çaresi bu. O suçludur ve... Allah Allah, Holland. Richard'dan nefret ediyorsun, değil mi? Nasıl oldu da şimdiye kadar bunun farkında olmadım? Yanılıyorsun Sibyl, ben... Ben seni seviyorum. Richard'ın hem arkadaşı hem de avukatısın. Ama benimle evlenebilmek için onu bozuk para gibi harcıyorsun. Biliyor musun? Ne yersen yarının tekiymişsin, Holland. Hoşça Hoşçakal. Sözlerine dikkat et, Sibalı. Bundan dolayı çok pişman olacaksın. İmdat! Yetişin! İmdat! Yetişin! Az kalsın ölüyordum. İmdat! Yetişin, çabuk gelin! Kaçtı. Bu koku da ne? Tanrım, kloroform kokusu. Eva öldüğünde bahçemın evinde de bu koku vardı. Biri beni bayıltmak istemiş. Ne var? Ne oluyor şimdi? Bu bak. Dekan vardı kızım. Biri beni öldürmek al. istedi. Kloroformla bayıltmak istedi. Ay yavrum benim Allah korumuş seni. Çok zor anlar yaşadın sen bu... Rüya görmüş olmayasın. Bu mendil de mi bu ya? Dayana. Baksana şuna kloroform kokuyor. Al, al. Odama giren bu mendili ağzıma dayayarak beni bayıltmak istedi. Tıpkı Eva gibi. Sonra da öldürecekti. çekti. Sevin aklı dayana. Mendil kloroform kokuyor. Peki odana giren kimdisi bu? Tanıyabildin mi? Hayır. Karanlıkta seçemedim. Mendili ağzıma dayayınca ben de bağırınca korku kaçtı. Bu arada dışarıda koridorda bir gürültü duydum. İşi kırıldı. Biliyorum. Çin vazosu kırılmış. Bu evde biri var. Diana sen yanından ayrılma. Ben tabancamı alıp evi kontrol edeceğim. Kendine tamam. dikkat et Kellen. Evde yabancı biri varsa seni de öldürmek isteyebilir. Diana sen de şerifle bizim avukat oğlun ara. Hemen buraya gelsinler. Tamam. Ev temiz her tarafı aradım ama yabancı birini bulamadım Evet Kelvin ile birlikte her tarafı aradık Masene bile baktık ama hiçbir şey bulamadık Ama biri beni öldürmek istedi Rüya görmedim ben Tamam Seybul sana inanıyoruz Anlaşılan o her kimse kaçıp gitmiş Evet geldi işte, ah, işte, işte. Ah, <gülüyor> geldim. Ne oluyor burada Az önce bayan Dayana birinin Seybul'u klorofonla bayıltarak öldürmek istediğini söyledi Doğru mu bayan Seybul Evet şerif işte kloroformlu mendil burada hmm, Verin bakayım hmm, Evet kloroform kokuyor Vay canına Ne oldu Şerif ee, Sizinle yalnız konuşmam gerekiyor Bayan Sable ee, Lütfen sizler bu odayı terk eder misiniz Tabi Bayan Sable Odanıza giren Kloroformlu haydut kimdi Bilmiyorum Şerif. Bilmiyor musunuz? Yoksa söylemek mi istemiyorsunuz? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bilmediğini söyledim. Bakın Bayan Zeybel. Bu her kimse bu evden biri. Yabancı birinin bu üç katlı eve girerek sizin odanızı bulması mümkün değil. Haklısınız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki bu mendilin kime ait olduğunu biliyor musunuz? Hayır nasıl bileyim ki? Üzerindeki harflere dikkat etmediniz mi? Hayır. Bakın... Şu köşede R ve B harfleri var. Yani Richard Bohun. Ne? Ne dediniz? Bu klorofonlu mendil Richard Bohun'a ait. Ah Öyle de olsa odama giren Richard değildi şerif. Hem Richard neden beni öldürmek istesin ki? Hmm. Bilmiyorum. Belki de siz onu evayı öldürürken gördünüz... ...ve Richard da ardında şahit bırakmak istemediği için. Olamaz mı sizce? Saçmalamayın şerif. Eva'yı Richard öldürmedi. Sürekli Richard'ı savunuyorsunuz. Onun Eva'yı öldürmediğini nereden biliyorsunuz? Siz bahçıvan evine gittiğinizde Eva ölmüştü. Oradan şaşkınlık içinde kaçarken de Richard'la karşılaştınız. Ne malum Richard'ın karısını öldürmediği. Siz Richard'ı tanımıyorsunuz şerif. O değil karısını, karıncayı bile incitmekten çekinen biridir. <gülüyor> Ama sizi seviyordu ve sizinle evlenmek istiyordu. Son anda Eva boşanmaktan vazgeçince Richard da sinirlenerek onu öldürmüş olamaz mı? Sonra da cinayeti kendisinin işlediği belli olmasın diye asarak intihar vermiş olabilir. Diyelim ki öyle. Söyler misiniz o saatte Eva'nın bahçıvan evinde işi neydi? O gece Richard'ın oraya gideceğini ve o saatte orada olduğunu benden ve Richard'dan başka bilen yoktu. Richard beni önemli bir şey görüşmek için çağırmıştı. Yok yok şerif inanın bana katili Richard değil Peki sizce kim? Eva'yı o saatte benim ve Richard'ın orada olduğunu bildiği halde bahçıvan evine çağıran kimse bilmiyorum Her neyse eninde sonunda bu cinayeti çözüp katili yakalayacağız Gelelim bu geceki olaya Odanıza giren meçul şahsın sizi öldürmek istediğini nereden biliyorsunuz? Şey Eva da bu şekilde öldürülmemiş miydi? Siz söylediniz Birisi önce evayı kloroformla bayıltmış... ...sonra da boğarak öldürmüş. Ben bunu sormadım ki bayan bul. Ben sizi kimin ve hangi sebepten dolayı öldürmek isteyebileceğini sormuştum. Bunu ben de düşündüm. Ama bir cevap bulamadım. Hmm. Siz Richard seviyorsunuz değil mi? Evet. Ona yardım etmek istersiniz öyle değil mi? Elbette. Onu temize çıkartmak için de her şeyi yaparsınız değil mi? Evet dedim ya Şerif... Neden devamlı soruyorsunuz bunu anlayamadım. Bunu anlamıştım Bayan Seville. Ama ne yazık ki yapmak istediğiniz şeyi beceremediniz. Ne demek istiyorsunuz Şerif? Bu hikayeyi siz uyduruyorsunuz değil mi? Ne? Hangi hikayeyi? Odanıza birinin girme hikayesini. Evet çok ustalıkla uydurdunuz. Klorofonlu mendili odanıza koydunuz... ...koridora çıkıp vazoyu yere düşürdünüz... ...ve sonra da avazınız çıktığı kadar bağırtınız. Delirmişsiniz siz şerif. Bunu neden yapayım ki? Richard Bohun'a olmayan birinin eve girdiğine inandırmak için... ...ortaya meçhul bir şahıs attınız. Yabancı birinin sizi öldürmeye teşebbüs ettiğine... ...beni inandırmak istediniz. Saçmalamayın. Bu suretle beni... ...Eva'yı da Richard Bohun'dan başka birinin öldürdüğüne... ...ikna etmeye çalıştınız. Maksadınız buydu değil mi Hayır hayır yalvarırım bana inanın Hakikati söylüyorum Odama biri girdi ve beni öldürmek istedi diyorum size Allah aşkına Madem öyle kimdi bu şahıs Bilmiyorum şerif bilmiyorum Karanlıkta kim olduğunu nasıl görebilirim ki Tabii sesini de işitmediniz Yalnız odadaki varlığını ve kaçarken gördünüz Ayrıca onu sizden başka gören de olmadı Hikayenizin tek delili ise Bu mendil Bu kafi değil mi ispat etmiyor mu her şeyi Hayır hiçbir şey ispat etmiyor ama yine de bu evde garip bir şeylerin döndüğünü hissediyorum. Ne demek istiyorsunuz? Bugün Ludmilla Halayla şu zehirlenme işini konuştum. Biri ya da birileri onu arsenikle zehirlemeye teşebbüs etmiş. Bana doktor raporlarını gösterdi. Ludmilla Halanın yemeğine zehir koyulduğunda siz burada değil misiniz? Yoktum tabii. Ludmilla Hala bana mektup yazarak durumu anlatınca ben de işimden izin alıp hemen buraya geldim. Biri ya da birilerinin Ludmilla Halayı zehirlemek istedikleri ortada. Bu konuda siz temizsiniz ama ev halkından emin değilim. Bu yüzden tekrar hepsini sorguya çekmek zorunda kalacağım. Çekin tabii. Belki böylelikle Eva'nın gerçek katilini de bulabilirsiniz. Saçmalamayın lütfen. Eva'nın ölümüyle Ludmilla halanın zehirlenme olayı arasında herhangi bir ilişki yok. Olmadığını nereden biliyorsunuz? Ya varsa? Eva'yı öldüren kişiyi Ludmilla halayı da zehirleyerek öldürmek istiyorsa olacak? Bunu bilmiyorum. Ortada yeterli deliller ve parmak izleri falan da yok. Bahçıvan evinde sadece Richard Bohon'un parmak izleri bulundu. Her tarafta bol bol parmak izi bırakmış. Bunda garip olacak bir şey yok ki. Richard bahçıvan evinde oturuyordu. Dün hepiniz bu evde değil miydiniz bayan Sibol? Yani Diana, Ludmilla, Hala, Eva, Richard ve siz. Chicago'da bulunan Kelvin hariç hepimiz buradaydık. Daha sonra Kelvin de geldi. Salı akşamı gelirken bayan Ludmilla'ya şekerlemeleri siz mi getirdiniz? Evet. Peki neden aynı gün vermediniz de bir gün sonra verdiniz? Çünkü geldiğim gün koyduğum yerde bulamadım. Epekte üzerinde durmadım. Neden sordunuz bu şekerlemeleri? Çünkü şekerlerin içinde zehir bulundu. Hem de arsenik. Aman Allah'ım, şekerlemeler zehirli miymiş? Evet. Doktor kutunun içindeki bütün şekerleri tek tek tetkik etti. Hepsinin içinde arsenik varmış. İyi ki Ludmilla hala getirdiğiniz şekerleri yememiş. Aksi halde bugün hayatta olmayacaktı İyi ama nasıl olur İnananın şekerlerin içine zehri ben koymadım Şerif Geldiğim gün aradım ama paketi bulamadım Ertesi gün çamaşır dolabından çıktı Demek birisi onu alıp zehir koyduktan sonra oraya bırakmış Peki kim? Bilmiyorum Geldiğimde Diana ve Richard vardı Sonra Eva geldi Öğleden sonra da Diana'nın kocası Kelvin İyi ama bunlardan hangisi Rukmini halayı zehirlemek isteyebilir ki? Korkunç haberi duydun mu Sibyl? Birisi Ludmilla halayı zehirleyerek öldürmek istemiş. Biliyorum Dayana. İnanacak gibi değil ama gerçek. Sence kim yapabilir böyle bir alçaklığı? Kim yapacak? Mutlaka Eva yapmıştır. Eva mı? Başka kim yapabilir ki tatlım? Ben mi yoksa kocam kalbin mi? Yoksa Richard mı? Hoş belki sen de yapmış olabilirsin. Sonuçta o şekerlemeleri sen getirmiştin Ludmilla halaya. Dayana. Sen korkunç bir insansın. Onu zehirleyemeyeceğimi pek âlâ biliyorsun. Çünkü ben buraya gelmeden önce başlamış birisi onu zehirlemeye. Ama birisinin bu işi yapmış olması lazım. Şurası muhakkak ki bu ben değilim. Dayana neredesin hayatım? Burada salondayım Kevin. Hava çok sıcak. Göre yüzmeye gidiyorum gelir misin? Evet de. Görüşürüz Sebul. Tanrım neler olup bitiyor bu evde. Birisi Eva'yı öldürüyor. Ludmine halayı zehirlemeye çalışıyor. Acaba kim bu katil? Orada mıydınız bayan Sebul? Ben de sizi arıyordum. Hayrola Jones beni niye arıyorsun? Burada sizden başka kimse yok değil mi? Hayır yok. Niye sordun? Şey birisi sizinle konuşmak istiyor. Kim? Bay Richard Bond. Ne? Tanrım Richard mı? Nerede o Jones? Kullanılmayan eski ağırda. Gelin sizi oraya götüreyim. Siz Richard ile konuşurken ben de ağırın kapısında nöbet tutacağım. Eğer gelen biri olursa ıslık çalarak uyaracağım sizleri. Richard sevgilim. Can senin burada olduğunu söyleyince hemen heyecanlanıp buraya geldim. E, senin burada olduğunu anlamazlar değil mi? Merak etme Sibel. Burayı aramak kimsenin aklına bile gelmez. Neden kaçtın Richard? Bütün şüpheler senin üzerinde toplandı. Şerif Eva'yı senin öldürdüğünü sanıyor. Başka çarem yoktu Sibel. Kaçmak zorundaydım. Ama sen benim Eva'yı öldürmediğimi biliyorsun değil mi? Elbette biliyorum. Aklıma bile getirmedim. Sen gelmeden bir hafta önce Eva benden boşanmak için gitmişti. Ondan kurtulacağımı sanıyordum. Nefret ediyordum ondan. Ayrıca o gün seni de görmüştü. Eva benden boşanınca seninle evlenmeyi düşlemişti Ama birden geri döndü ve boşanamayacağını söyledi. Ama inan onu ben öldürmedim Sebul. Biliyorum canım biliyorum. Ama benim bilmem bir şey değiştirmiyor. Şerif seni bulursa katil sanığı olarak tutuklayacak Richard. Merak etme beni yakalayamazlar. Burada olduğumu senden ve Jones'tan başka kimse bilmiyor. Jones bana sadıktır. Bilseye bir şey söylemez. Biliyorum. Peki Eva'yı kimin öldürdüğünü biliyor musun? Hayır. Ama sanırım cinayete sebep olan şeyi öğrendim. Nedir? Henüz emin değilim. Bunun içinde ne olduğunu sana şimdilik söyleyemeyeceğim. Peki bütün bu müddet zarfında neredeydin Richard? Şey küçük bir şehre gitmiştim. Peki neden geri dönmüş? Burada görünmesi gereken bir işim vardı onun için geri döndüm Sibel. Peki ne zaman teslim olacaksın? Eva'yı öldürenin ben olmadığımı ispat ettiğim zaman. Eva'nın niçin öldürüldüğünü ve bunu kimin yaptığını muhakkak meydana çıkarmam gerekiyor. Akserde dünyanın en iyi avukatı bile benim müdafamı yapamaz. Haklısın Richard. Bütün deliller aleyhinde sevgilim. Jones bana senin bahçıvan evine geldiğini şerefin bildiğini anlattı. Doğru mu? Evet doğru. Peki için gittiğini biliyor musun? Herhalde ona Holland anlatmış olacak. Holland'a itimat etmeyi Richard. O senin katil olduğuna inanıyor ve suçunu itiraf etmen gerektiğini söylüyor. Ya öyle mi? Öyle mi diyor oğlum? Evet Richard. Bir şey daha var. Jones sana arsenikten bahsetti mi? Evet. Bütün duyduklarını anlattı. Bu olanları hala aklıma almıyor. Eva'nın ölümüyle Ludmilla halayı zehirleme teşebbüsleri arasında nasıl bir ilişkinin mevcut olduğunu tasavvur edemiyorum Senden şüphelendiler mi? Hayır ilk zehirleme teşebbüsü olduğunda ben burada değildim Heh, Bu Jones'ın hoşçasıları Biri geliyor galiba Sus alayım Osta, sen mi çalıyordun Jones? Evet Bay Orta'da oldu, canım sıkılınca sık çalarım Ya demek böylece stres atıyorsun ha? Siz bizim bu eski ağrına pek uğramazsınız, niye geldiniz? Ben çocukluk anılarım aklıma geldi Jones, biliyorsun çocukken ben Diane, Richard ve Sibyl buraya gelip saklambaç oynardım Ben genellikle yukarı saklanırdım, beni orada bulurlardı Yukarı dedim de Çıkıp bir bakayım değişen bir şey var mı? Ay, yukarı çıkmanızı tavsiye etmem Merdiven öyle eski ki Hiç tamir görmediği için her an için çökebilir Haklısın diğerimi kırmayın Neyse görüşürüz Jones Güle güle Bay Oğlunt Az kalsın Oğlunt buraya çıkacak diye korktum Nerede öyle Hı. Gel Richard Şerefe teslim ol Nasıl olsa onun seni öldürmediğini öğrenecekler Yapamam bunu Sipo Teslim olursam elektrikli geri öldürürler beni. Neden? E çünkü benim paraya ihtiyacım var size. Bir iki haberim vardır. Yeni bir teyyanın imali için uğraşıyorum. Bunun için şirket de kurdum. Evet hemen söz etmişti. Sana para da teklif etmiş galiba. Evet doğru. Ona kurduğum şirketten hisse sineti sattım. Ama o daha fazla almayınca parasız kaldım. Yani benim parasız olduğumu Şerif de biliyor. Bilsin bu neyi değiştirir ki? Benim Eva'yı parası için öldürdüğümü sanacaklar. Ben Eva'yı parasız biliyordum ama sonradan onun banka cüzdanı geçti elime. Meğer 10 bin doları varmış. Eğer Şerif Eva'nın bankada parası olduğunu öğrenirse... ...benim Eva'yı bu para için öldürdüğümü kanaat getirecek Sibel. Sanırım Şerif bunu öğrenmiş Richard. Eva'nın bankadaki parasını tespit etmiş. İşte korktum başıma geldi Sibul. Şimdi Şerif Eva'yı parası için öldürdüğümü sanacak. Görüyorsun ya bütün her şey aleyhinde Sibul. Teslim olursam kurtulamam. Bay Richard, birazdan hava kararacak. Bayan Sibul'u eve götürsem iyi olacak. Yok bundan şüpheli düşüp aramaya çıkabilirler. Tamam Caz. Hadi git Kimsenin seni görmemesine dikkat et sevgilim. <gülüyor> Richard sana emanet Jones. ona iyi bak Merak etmeyin bayan Sibol Ben burada sizden ayrılayım Siz evi bulursunuz herhalde Beni sizinle görürlerse akıllarına bir şey gelir İyi akşamlar İyi akşamlar Jones Merhaba Sibol Holland ne işin var burada senin Yoksa beni takip mi ediyorsun Hayır dışarıda olduğunu öğrendim Sadece gelmeni bekliyordum ee, Richard nasıl ne söylüyorsun sen Ne Richard'ın? Hadi inkar etme. İkinizin o eski ahırın üstünde olduğunu biliyordum. Herhalde John sana yiyecek temin ediyordu. Eter Jones kurnaz bir tilkidir. Aslında seninle konuşacaklarım olmasaydı gidip Richard'a bir merhaba demek isterdim. Benimle ne konuşacaksın Holland? Buraya gelmeden önce Chicago'daki senin evinde bir şeyler konuşmuştuk. Sana evlenme teklif etmiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. O zaman bana evet cevabı vermeye hazırdın. Benimle evlenmeye kararlıydın Sibu. Hayır katı değildi. Hayır kati değil. Benim de ileride evleneceğini söz vermiştin. Ama buraya gelip deri çırdı görünce bu fikrinden vazgeçtin öyle değil mi? Cık, diyelim ki öyle. Ne yapacaksın? Benden intikam almak için Şerife mi gideceksin? Eski bir laf vardır Sibyl. Bir katil her zaman cinayeti işlediği yerde. Kaçmalama, Howland. Yani. Eva yir öldürmedi. Oğlum, Howland burada mıydı? Ne var geldim Ben de seni arıyordum. ...Eva'nın öldürüldüğünü duyan gazeteci buraya arıyor. Sen bizim avukatımızsın, bir şeyler yap. Basını özellikle benden uzak tutmaya çalış, tamam mı? Neden? Yoksa yaklaşan senatör seçimlerinde... ...oy kaybetmekten mi korkuyorsun? Yeterli miktarda çamur atılırsa... ...insan altında kolaylıkla boğulabilir Halman. Tam seçim dönemine girmişken... ...adaylığımı ilan ettiğim şu sıralarda... ...böyle bir skandalla seçim kaybetmek isterim. Tamam tamam merak etme, elimden geleni yaparım dostum. Neredeydin bu? Dışarıda hiç kimseyi gördün mü? Yok hayır yabancı kimseyi görmedim. Ne oldu yani? Bir iki saat önce adamın biri gelmiş. Bizler evde olmayınca hizmetçi Elvira onu geri çevirmiş. Kimmiş gele? Bilmiyoruz. Aptal kız adamı adını bile sormamış. Peki kime arıyormuş? İnanmayacaksın ama... Eva'yı görmek istemiş. Ne? Eva'yı mı? Evet Eva'yı. Eva'yla randevusu olduğunu söylemiş. Elvira da Eva'nın öldüğünü söyleyince adam çok şaşırmış ve Richard'ın evde olup olmadığını sormuş. Peki Elvira ne demiş? Sadece Richard'ın evde olmadığını söylemiş. Yabancı da daha sonra tekrar gelirim diyerek göle doğru yürümüş. Sen görmedin değil mi o yabancıyı? Yok hayır. E, ben göl tarafına değil de orman tarafına doğru gezintiye çıkmıştım. Hmm. Elvira'nın anlattığına göre adam orta boylu biriymiş. Üstünde gösterişsiz gri bir elbise varmış ve sinirli olduğu belliymiş. Yaya gelmiş buraya. Sakın dün gece senin odana giren meçhul şahıs olmasın bu? Dayan. Az önce hizmetçiden duydum. Bugün biri gelip Eva'yı sormuş galiba. Evet Kelvin. Şimdi ben de Sibola anlatıyordum. Adam Eva'yla randevusu olduğunu söylemiş. Bu ilginç değil mi? Hem de çok ilginç. Demek Eva o adama buraya gelmesini söylemiş Peki adam kim olduğunu söylemiş mi? Hayır Elvira sormamış İşin daha ilginç tarafı meçhul adam Richard'la görüşmek istediğini söylemiş Elvira'ya Richard'la mı? Peki Elvira ne demiş? Richard'ın başına gelenleri söyleyeceğine evde yok demiş Adam da daha sonra gelirim deyip gitmiş İlginç kimmiş bu adam acaba? Hı. Burada mısınız? Ben de sizleri arıyordum Sakin ol oğlum. ne oldu neden arıyorsun bizi? Haberler kötü geldi Şerif'in adamları göl kenarında bir erkek cesedi bulmuşlar Ne? Aman Allah'ım ceset mi? Kimmiş peki oğlan? Henüz kimliğini tespit edememişler ama adam cinayete kurban gitmiş Tanrım cinayet mi? Bir cinayet daha mı? Yani, yani o adamı öldürmüşler mi oğlan? Evet şerif Peki katil? Katil kimmiş bulunmuş mu? Hayır ama Şerif katilin Richard olduğunu sanıyor. Olamaz Richard olamaz Ne var? Neler oluyor yine? Neden hepiniz telaşlısınız bakayım Yeni bir cinayet daha işlenmiş Ludmilla'lı Ne? Peki öldürülen kimmiş? Bilinmiyor bayan Ludmilla 30 yaşlarında bir erkekmiş Kafası ağır bir cisimle parçalanmış Biriniz telefona baksın Ben bakarım Alo ha, Siz Ş misiniz Şerif? Buyurun Nasıl? Tabi tabi Tamam birazdan orada oluruz Arayan Şerif miydi Kelvin? Evet aynen. Bütün ev halkını göl kenarına çağırıyorum. Neden? Bilmiyorum. Herhalde cesedi tanıyıp tanımayacağımızı soracaktır. Baylar ve bayanlar Sizden bu cesedi tanıyıp tanımadığınızı öğrenmek istiyorum Bay Kelvin daha önce görmüş müydünüz bu adamı? Hayır şefim İlk defa görüyorum Ya siz bayan dayana? Hayır ben de ilk defa görüyorum Bayan Ludmilla siz tanıyor musunuz? Hayır Bayan Siebel siz gördünüz mü daha önce bu adamı? Yok hayır hiç görmedim tanımıyorum Aa ben bu adamı tanıyorum Şerif Aha, aa, aa, aa, Bir evet. dakika sen aa, evin ya. hizmetçisisin değil mi? Evet Şerif eh, Peki söyle bakalım kim bu adam? Adını bilmiyorum ama bugün bizim eve gelip Bayan Eva'yı sormuştu Bu adam o adam mı Elvira? Evet Bayan Dayana ah, Çok ilginç Peki adama Bayan Eva'nın öldürüldüğünü söyledin mi? Evet Şerif Ama Bay Richard'ın katil zanlısı olduğunu ve karşılığını söylemedim Ne yani? Bu adam Eva'nın öldürüldüğünü duyunca bir çırpıda mı sor? Evet. İşler iyice sarpa sarıyor. Bayan Zeebo. Evet Şerif. Bayan Eva'nın öldürüldüğü gece dışarıda birini gördüğünüzü söylemiştiniz. Bu adam o adam olabilir misiniz? Bilmiyorum Şerif. Söylediğim gibi o gece elektrikler kesilmişti. Her taraf zifiri karanlıktı. Sözünü ettiğim adamı da şimşek çaktığında ancak birkaç saniye görmüştüm. Yani o adamın bu adam olduğundan emin değilsiniz öyle mi? Evet. Şerif. ...sizce bu adamı kim öldürmüş olabilir? Henüz bilmiyorum Bay Callum. ...ama emin olduğum bir şey var... ...o da bu adamın evdekilerden... ...bir tarafından öldürüldüğüdür. Olamaz! Sözlerinize dikkat edin Şerif! Elinizde ne görgü tanığı... ...ne de delil olmadan bizleri suçlayamazsınız. Evet, belki elimde görgü tanığı yok... ...ama cinayet aleti var Bayan Dayan. Neymiş o cinayet aleti? Bir çekiç... Muhtemelen üzerinde parmak izi yoktur. Ama en azından bu çekicin sizlerden birine ait olduğuna da eminim. Bu çekiciden milyonlarca insanın evinde vardır Şerif. Evet ama sizin garajınızdaki alet dolabınızdan alınmış Bay Bunu tespit ettim. Ama bu bu bizlerin katil olduğu anlamına gelmez. Öyle ya canım. Katil gizlice garaja girip almış olabilir. Sizce bu adamı kim öldürmüş olabilir Şerif? Sanırım Richard Bohun. Saçma. Richard neden öldürsün ki bu adamı? Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eve gidebilirsiniz. <gülüyor> Bayan <gülüyor> Sible siz gitmeyin lütfen. Gitmeyin mi? Neden? Sizinle işin bitmedi daha. Hadi Sible evde görüşürüz. Eva'nın öldürüldüğü gün bu adam bahçıvan evinin civarındaysa ve Richard'ın da Eva'yı öldürdüğünü görmüşse ve bunun için Richard'tan para istemişse Richard da şantaja boyun eğmemek için onu öldürmüş olamaz mı? Evet ama bunun için her şeyden önce Richard'ın Eva'yı öldürdüğünü kanıtlamanız gerekmez mi? <Gülüyor> Merak etmeyin bayansıydım en kısa zamanda kanıtlayacağız Ama bunun için önce Richard'ı yakalamanız gerekecek <Gülüyor> Richard Bohun yakalandı bayansıydım Ne yakalandı mı? Evet biri telefonuna saklandığı yeri ihbar etmiş Yolladığım polisler Richard Bohun'u kullanılmayan eski ahırın içinde ele geçirdiler Aman Allah'ım peki ihbarı yapan kimmiş? Adını vermedin. Peki Richard nerede şimdi? Birom'da. Gözaltına alındı. Siz onun saklandığı yeri biliyordunuz değil mi Bayan Seyfo? Evet Şerif. İfadenizi almak için benimle merkeze kadar geleceksiniz Bayan Seyfo. Buyurun gidelim. Richard'ın burada göz altında olduğunu söylemiştiniz. Onu görebilir miyim? Hayır. Siz Richard'ı bırakın da sorularıma cevap verin lütfen. Şu gözde bulunan ceset hakkında gerçekten de hiçbir şey bilmiyor musunuz? Hayır, bilmem mi gerekirdi? Bence siz bu adamı tanıyorsunuz... ...ve onun kim olduğunu da söylemek istemiyor Saçmalamayın lütfen. Bir en azından Richard'ı temize çıkarmak için söylerdim. Çünkü Richard katil değil. Ne Eva'yı ne de bu adamı... ...o öldürmüş olamaz. Cemil. Ne var Alfred? Bayan Dayan Adan'ın izleyicisi Elvira seninle konuşmak istiyor. Elvira mı? Herhalde söyleyecek bazı şeyleri var. Onu buraya getir Alfred. Tamam Şerif. Yürüyün bayan. Şerif. Evet Elvira ne istiyorsun benden? Şey bayan Sibul'un burada olduğunu bilse hiç gelmezsin. Bayan Sibul yabancı değil. Oturun ve konuşun. Şey bakın cinayet gecesi gördüğüm bir şey söylemek istiyorum size. O günden beri vicdanım hiç rahat değil Hangi cinayetten söz ediyorsun Elvira? Bugün göl kıyısında öldürülen adamdan mı? Yo, yok yok ondan değil ee, Bayan Eva'nın öldürüldüğü geceden Allah, <gülüyor> ne biliyorsan anlat Elvira Belki gördüklerini çadır kuzarabilir Lütfen bayan Sibu Evet seni dinliyorum Elvira Ne gördün o gece? Ee, bayan Eva'nın öldürüldüğü akşam hava çok sıcaktı Evdekiler de yemeklerini yemişlerdi Hava almak için bahçeye çıktım Biraz sonra yağmur başladı Tam eve geri dönerken birden garajın kapısının açık olduğunu fark ettim ve kapatmak için oraya gittiğimde birini gördüm. Devam et Elvira. Adamın sırtında bir yağmurluk, elinde de bir ip vardı ve bahçıdan evine doğru gitmeye başladı. Peki kimdi o adam? Yüzünü görebildin mi Elvira? Evet efendim. Bayan Dayana'nın kocası Baykelvin'di. Ne? Olamaz. Kendin mi dedin? Evet efendim. Yüzünü çok net gördüm. Bay Sırtında bir yağmurluk ve elinde de bir ip vardı. Siz çıldırmışsınız Şenet. Bir hizmetçi parçasının yalanları için beni buraya getirip ifademi alamazsınız. Ortada bir cinayet söz konusu Bay Kelvin. Hatta bir değil iki cinayet. Bu yüzden herkesin ifadesini alabilirim. Hizmetçiniz Eva'nın öldürüldüğü gece sizin elinizde bir iple bahçıvan evine gittiğinizi söyledi Yalan bu iftira ben değildim. Hem ben neden öldüreyim ki Eva'yı Bunun için bir sebep yok ki Sebebi daha sonra da bulabiliriz Ama hizmetçiniz sizi görmüş Yalan söylüyor Ben o gece evden dışarı hiç çıkmadım Yemekten sonra çalışma odasına giderek bazı yerlere telefon açtım Peki Elvira neden böyle bir yalanı söyleyebilir Bay Kelvin Bilemiyorum ama herhalde intikam almak için yapmış olabilir İntikam mı? Ne intikam Dayana Elvira'yı ay sonunda işten çıkartıyor. Neden? Bilmiyorum ama hizmetinden memnun değil. Söyleyin bakalım bayan Evan'ın öldürüldüğü gün onunla beraber gölde yüzüyor musunuz? Bu doğru mu? Evet. Ne var bunda? E onunla neler konuşmuştunuz? Şey benden borç para istemiştim Borç mu? Sebebi neymiş? Bilmiyorum. Evan'ın daima paraya ihtiyacı var. Peki siz ona para verdiniz? Mi? Hayır, emin Benim dilediğim gibi sarf edecek kadar param yok ki. Ben karımın servetini idare ediyorum. Lakin bu parayı hiçbir zaman keyfime göre kullanmak aklımdan bile geçmedi. Lütfen efendim lütfen. Bırakın beni. Hocam da konuşacağım. Şerif nerede? Lütfen bayan şu an Şerif ifade... Bırak, Bırak, Bırak her Bırak. Bayan Dayan'a buraya gelebilir. Bırak gelsin. Söyler misin Şerif Tony? Bu nasıl gülünç bir hikaye böyle? Bir hizmetçinin yalanlarına inanarak... ...ne hakla kocaman ifadesini alırsınız. Sakin olun bayan Dayana. Calvin senatörlüğü adaylığını koymuş... ...siyasi bir kişidir. Bir hizmetçinin yalanlarına dayanarak... ...onu kamuoyu önünde rezil etmeye hakkınız yok. Dayana hayatım lütfen sakin ol. Korkma Calvin sana bir şey yapamazlar. Çünkü biraz önce... Elvira yalan söylediğini itiraf etti. Evdeki herkes şahit buna. Ne? Yalan söylediğini itiraf mı etti Evet birisi ona bu iftira yapması için para vermiş O da para karşılığı bunu yapmış Peki böyle konuşmasını isteyen kimmiş Söylemedi Önemli değil biz onu söyletiriz bayan dayana Sanırım bunun için biraz geç kaldınız Şerif Çünkü Elvira'yı kovdum Kovdunuz mu Elbette Kocamı katilikle suçlayan bir hizmetçi kovmayıp da ne yapacaktı Evet şimdi kocam alıp gidebilir miyim Şerif Evet Gidebilirsiniz Hava çok karardı. Yağmur saatlerdir yağıyor. Kasabadaki evleri muhakkak su basmıştır. Girin. Sebul. Allah'ım Richard. Gözlerime inanamıyorum. İnanabilirsin sevgilim. Ama mi? seni serbest mi bıraktılar? Ha, i̇nan ki biliyordum masum olduğunu biliyordum. Üzgünüm ama serbest bırakmadılar Sebul. Şerif beraberinde iki polisler birlikte beni buraya getirdi. Bu ne demek oluyor Richard? Korkma her şey yolunda sevgilim. Henüz bir şey düzenmiş değil ama yakında temize çıkacağım. Neler oluyor Richard anlatsana. Neden seni buraya getirdiler? Yağmur gözünden eski hapishaneye su bastı. Sanırım diğer mahkumları da başka yerlere nakledecekler. Benim henüz mahkemem olmadığından geçici olarak buraya getirdiler. Ya Richard, Richard. Seni çok özlemiştim. Lütfen yavaş konuş sevgilim. Benim buraya getirilmemin duyulmaması gerekiyor. Kimler tarafından duyulmaması gerekiyor? Tabii ki kasabalılar tarafından. Koridorda iki polis memuru bekliyor beni. Senin yanından ayrıldıktan sonra küçük odaya koyacaklar... ...ve kaçmamam için kapımın önünde de nöbet tutacaklar. Ben de kurtuldun sanmıştım. İyi ama bu cinayet işinden nasıl sıyrılacaksın Richard? Sana iyi bir avukat gerekti. Ama bizim hağlantı olmaz. Sanırım eski avurda saklandığını polise o haber verdi. Hağlantı mu? Hovland neden yapsın böyle bir şeyi? Çünkü... Çünkü o beni seviyor. Benimle evlenmek istiyor Richard. Evlenmek mi istiyor? Buraya gelmeden önce Chicago'da bana evlenme teklif etmişti. Ben de... Kabul mu yoksa? Hayır. Sadece düşüneceğimi söylemiştim. Bana öyle kızgın bakma Richard. Senin Eva'dan boşanacağını bilmiyordum. Hovland beni sevdiğini ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de düşüneceğimi söyledim. Hepsi bu kadar. Yani şimdi avlun seninle evlenebilmek için benim hapse düşmemi mi bekliyor? Bilmiyorum ama ben öyle zannediyorum. Eğer avlundun amacı buysa avucunu yalar. Çünkü ben suçlusum. Kimseyi öldürmedim. Bu yüzden de önünde sonunda kurtulacağım ve seninle evleneceğim. Şerif senin yalnız Eva'yı değil... ...göl kenarındaki o cesedi bulunan meçhul adamı da öldürdüğünü sanıyor. Şerif yanılıyor sevgilim. O yabancıyı ben öldürmedim. Ama onun kim olduğunu zannedersem biliyorum. Kaçtıktan sonra tekrar buraya gelip eski ara sertlanmamın nedeni bu adamdı. Onu ele geçirmek istiyordu. Senin öldürülen o metul adamla ne alıp veremeyeceğin var ki Richard? O adam Eva'nın cinayetindeki eser perdesini alacaktı. Onunla muhakkak konuşmam gerekiyordu. Ama ne yazık ki onu yakalamak kısmet olmadı. Katil o adamı benden önce ele geçirip hakladı. Söylüklerimden hiçbir şey anlamıyorum Richard. Kim o hmm. adam? Onunla ne konuşacaktın? Sana daha fazla anlatamam Sebep. Yalnız şunu bil ki doğru izi üzerinde olduğumu tahmin ediyorum. Eğer yanılmıyorsam o yabancının adı Paul Gresson'du. Ve yine tahminlerim doğruysa o adam Avignon'dan geliyordu. Sanırım buraya gelişinin sebebini de biliyorum. Neymiş gelişi sebebi? Eva boşanmak için benden ayrıldığında Avignon'a gitmişti. Orada bir hafta kaldı. Sonra senin buraya geldiğin gün geri geldiğinde Avignon'a neden gittiğini anlattı bana. Ben de Avignon'a bu yüzden gittim. Orada küçük bir otelde Eva'nın izini rastladım. Otel sahibi Avon'un gazeteye bir ilan verdiğini söyledi bana. Bunun üzerine bütün Avon gazetelerini gözden geçirdim. Ne buldun peki? İşte bunu buldum. Oku. Aranıyor. 1963 senesi Şubatında Arlington Şofesi üzerinde hukugulan ve iki kişinin ölümüyle neticelenen otomobil kazasına şahit olan kimseler aranıyor. Olayı görenlerin otele müracaat etmeleri rica olunur. Şahitler mükafatlandırılacaktır. Kim bu iki kişi Richard? Teyzem Isabelle, Bohm'la senin ve dayanım dayısı John'a baktı. John'la Isabelle Ama onların ölümü trafik kazası değil miydi? Elbette kazaydı. Farrington yolu üzerinde arabaları devrilmişti. Ama ölümleri ani olduğu için kazanın nasıl olduğu öğrenilemedi. Otomobili dayın John kullanıyordu. Yani her ikisinin de kazaya değil de cinayete kurban gittiğini söylüyorsun öyle mi? Bilmiyorum Sivap. Yanlış görmesi muhakkak ki Eva istifade edeceği bir şeyi keşfetmişti. Görünüşe göre ya bir delil vardı elinde ya da bu delili ele geçirmek üzereydi. Çünkü otele bir adam gelmiş. İsminin Paul Gerson olduğunu söyleyerek Eva'yı aramış. Eva o gün adamla konuşur konuşmaz Avignon'dan ayrılmış. Bu da o adamdan istediği malumatı elde etmiş olduğunu gösteriyor. Oradan da dost doğru buraya geldi ve ertesi akşam da öldürüldü. Ya ama nasıl olur bir O olay bir trafik kazasıydı. Hayır hayır o cinayet değildi trafik kazasıydı. Sonra fail kim olabilir ki? Ve cinayeti de nasıl işlemiş olabilir? Aynı düşünceler benim de zihnimi kurcaladı. Ölümle neticelenen bu kazadan kimin çıkarı olabileceğini düşündüm. Dayana'nın mı? Evet. Çünkü onların ölümüyle miras Dayana'ya kalmıştı. İyi ama kaza gecesini çok iyi hatırlıyorum. Chicago'daydım. Yeni işe girmiştim ve Dayana da benim evimdeydi. Yalnız ötekiler bu evdeydi. Bir de sen. Sen yoktun. Ben Eva ile yurt dışındaydım. Dayana'nın takriben benim evimden 200 kilometre uzaklıkta meydana gelen bir trafik kazasında nasıl parmağı olabilir anlayamıyorum. O gece tiyatroya gitmiştik. Eve döndüğümüzde Judith'in hananın gönderdiği haberi aldık. Yanılıyorsun Richard. Bu kadar Dayana'nın parmağı olamaz. Ama kazadan sonra çok zengin olduğunu da inkar edemezsin. Evet ama her ikisi de aynı anda ölünce kanunlara göre senin teyzenle bizim dayımızın mirası Dayana'ya kaldı. Sonra da Dayana Hawlton'ın vasıtasıyla Caldwell ile tanıştı ve evlendi. Ve Calvin dayananın muazzam servetini arkasına alarak siyasete arttırdı. Yalnız bir konuda haklısını içirdi. Nedir o? Eva menfaati olmadığı bir işe kalkışmazdı. Neden bu trafik kazasını araştırmayı düşündü acaba? Bundan ne gibi bir çıkar olacak ki? Henüz bilmiyorum Sibyl. Eğer şu göl kenarında cesedi bulunan adamı katilden önce ben bulmuş olsaydım... ...bu işin sırrını çözerdim. Ve katilin de kim olduğunu öğrenirdim. Heh, sonra bir şey daha var. Ya Ludmilla yapılan suikast ya? Yaşlı kadını zehirlemek isteyenin bundan ne çıkarı olabilir ki? Sence Eva'yı ve o Paul denilen adamı öldüren katille... ...Ludmine halayı arsenikle zehirlemek isteyen kişi aynı kişi mi Richard? Başka türlü olması mümkün mü Sibel? Yabancı biri neden Ludmine halayı zehirlemek istesin ki? Sonra yine yabancı biri neden Eva'yı ve Paul Gerson'ı denilen adamı öldürsün? Belli ki her şeyi yapan bu evden biri. Haklısın. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Peki bu düşüncelerini şerife anlattın mı? Ona sadece gazete küpürünü gösterdim. Hem şaşırdı hem de düşündü. Göldek cesedi bulunan adamın Paul Gerson olup olmadığını öğrenmek için Avignon Polisi'ne yazı yazdı. Acaba Paul Gerson'un trafik kazasıyla ilgili bildikleri nelerdi? Mutlaka kaza sırasında Paul Gerson oradaydı. Kazayı görmüştü. Eve ona icap ettiği zaman gördüklerini anlatması şartıyla yüksek bir mükafat vaat etmiş olabilir. Evet ama Paul gördükleri nelerdi? Artık bunu öğrenmenin mümkün yok. Çünkü gördüğü her neyse katilin işine yaramadı ve onu öldürdü. Benim kurtuluşum o adamın anlatacaklarına bağlıydı Sibel. İyi ama başka türlü kurtulma umudum yok mu Richard? Var. Bulabileceğim bir delik. Başımı kurtarmaya yeter Sibel. Ah Richard senin için çok korkuyorum sevgilim. Korkma tatlım. Ben suçluzum kimseyi öldürmedim. Ama ya hakiki katili bulamazlarsa? Mahkeme seni suçlu bulursa? Asla asla bunu düşünmek bile istemiyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum Sibel. Bu pis işten sıyrıldıktan sonra seninle evleneceğim. Bunu senin kadar ben de arzu ediyorum Richard. Bak <gülüyor> ne diyeceğim. Jones anlattı. Geçenlerde senin odana biri gelip sana klorofonlu mendil koklatmak istemişti. Evet çok korkmuştum o gece. Beni de Eva gibi öldüreceğini sandım katilin. O geceyi bir daha düşün Sivan. Klorofondan başka seni korkutan bir şey daha oldu mu? Hayır. Peki vazoyu kimin kırdığını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Vazoyu Jones kırmış. Ne benim odama... Hayır hayır hayır. ...senin odana giren Jones değil, o koridorda vazoya çatmış. Sonra koşarak merdivenlerden aşağı kaçmış. İyi ama Jones'ın bizim katta işi neymiş? Ona giyecek birkaç parça getirmek için gitsizce eve girmişti. Senin odana girenin kim olduğunu da o da bilmiyor. Kelvin Diana ya da Ludmilla gelen her kimse yavaşça sıvışmak imkanına sahipti. Bu Hoblund da olabilir. Evi çok iyi tanıyan biri için birkaç tane yeterlidir. Şu halde kırılan vazonun gürültüsü odaya gireni korkutmuş. Herhalde. Belki de senin uyanışına sebep olmuştur. Jones, hozdaki vazoyu devirdikten sonra... ...hiç kimse tarafından görülmeden kaçmış. Ötekilerin hep birden ortaya çıktıkları doğru mu peki? Evet, hemen hemen. Yalnız oğlantı Dayana'nın telefonundan sonra geldi. Richard, odama girenin Jones olmadığına emin misin? Jones mu? Bu da nereden geldi aklına? Bilmiyorum. Düşünüyorum da, Kelvin, Dayana, ...ne de Ludmila ...neden beni kloroformlu mendille bayıtmak istesinler ki? Bunu yapan Jones, yes ...Jones benim en sadık adamımdır. Sonra beni düşündüren bir şey daha var. Eva'yı öldüren her kimse o gece benim seninle bahçıvan evinde buluşacağımızı bilen biriydi. Öyle değil mi? Elbette ama bunu ikimizden başka kimse bilmiyor. Sana bahçıvan evinde buluşmamızı teklif ettiğimde benimle hangi telefondan konuşmuştu? Birinci katının holündeki telefonda. Peki seni telefona kim çağırdı? Dayana. Hizmetçi Elvira'nın beni her tarafta aramakta olduğunu söyledi. Demek ki Dayana biliyordu. Mutfakta da bir telefon var. Ama oradan ancak aşçı ile hizmetçi dinlemiş olabilir. Onların da işten atılma korkusu yüzünden böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Lütmü'yle hala neredeydi? Terasteydi, Eva ile konuşuyordu. Peki Hakel Odasındaydı. Peki Lütmü'yle hala seni buraya çağırdığında neler yazmıştı mektupta? Şey, tam olarak hatırlamıyorum. Acele gelmemi istemişti. Ama birilerinin kendisini zehirlediğinden falan söz etmiyordu. Peki herhangi bir isimden söz etmiş mi? zannedersem evet ama şöyle girişi güzel şeyler yani. Mesela senin burada olduğundan hiç bahsetmemişti. Eyvadan da tabii ki. Dayana ve Kelvin'in sağlıklarının iyi olduğunu yazıyordu. Sonra Diana'nın hırsı hakkında ah, yorum yapıyordu. Diana'nın günün birinde kocası Kelvin'i beyaz saraya sokacağını veya buna benzer şeyler yazmıştı. Mektup nerede peki? Chicago'daki evimde. Tuvalet masamın üzerinde. Eğer Ludmilla'la bir şey biliyorsa kendi de bunun farkında değil. Çok karışık bir durum. Ludmila hala Eva'yı öldürmüş olamaz. İyice kuvvetli bir insan işi bu. Çünkü katil onu tavana astı. Çıldırdın mı Richard? Ludmila hala asla böyle bir şey yapamaz. Gerçi Eva'yı hiç sevmiyordu ama yine de böyle bir şey fiziksel olarak yapamaz. Farklısın. Ama yine de katil bu evden birisi bu. Merhaba Richard. Şerif'in seni buraya getirdiğini öğrendi. Evet. Yağmur eski hapishaneye kullanılmaz duruma getirdi. Seni burada bulduğum iyi oldu. Richard seninle konuşmak istiyordu. Ne hakkında? Evan'ın cinayetiyle ilgili. Bak dostum, her şey senin aleyhinde. Jürinin seni suçlu bulacağına eminim. Bu takdirde seni idamdan hiçbir şey kurtaramaz. Ama inkar etmeyip de suçunu itiraf edersen... ...hafifletici sebepler maddesi gündeme getirip... ...seni ömür boyu yapsa mahkum ettirebilirim. Saçmalama avlat. Evayı ben öldürmedim ki itiraf edeyim Yani itirafa yanaşmayacaksın Söyledim işlemediğim bir suçu neden yükleneyim ki O zaman konuşmamıza hiç gerek yok Söyler misin Hovland eva boşanma meselesini görüşmek üzere sana geldi mi Bunu da nereden çıkarttın Sibu Tabii ki bana gelemezdi ben Richard'ın müvekkiliyim Sen her ne kadar bana güvenmiyorsan da Ben Richard'ın hem arkadaşı hem de avukatıyım Ayrıca Richard'ın eski ağırda saklandığını da ihbar etmedim polise Keşke buna inanabilsem Hovland Richard bilmen gereken bir şey var Sibyl buraya gelmeden bir gün önce Chicago'da kendisine evlenme teklif ettim ve o da bunu kabul etti. Hayır, Hovland kabul etmedim. Pekala da anlaşmıştık seninle ve ben kendimi onun nişanlısı algediyorum. Lakin buraya gelince seni gördü ve kararını değiştirdi. Sibyl bunu anlatmıştı bana. Sen neden anlatma ihtiyacını hissettin oğlum? Ben, ben... şey için. Yani senin olan dostluğumuz hala devam ediyor. Eşit. Bunu söylemek istiyordum. Biz senin eski arkadaşız. Bana hala güvenebilirsin. Tamam güveniyorum. Güzel gel hadi Şerif seni bekliyor. Ona seni getireceğimi söyledim. Olur ama sana lüzum yok ben kendim giderim. Hoşçakal bu Seni seviyorum sevgilim. Ben de seni seviyorum Richard. Evet. Seninle biraz dışarı çıkıp hava almaya ne dersin Sebep? Evin içinde insanı sıkan bir hava var. Ayrıca seninle bir şey görüşeceğim. Aramızda görüşülecek bir şeyin kaldığını sanmıyorum Havlin. Nasıl yok? Olacaklar hakkında bir fikrin var mı? Olacaklar mı? Anlayamadım. Richard'a olacak olanları söylüyorum. Mahkum olacak. Bu kesin. Başka türlü olmasına imkan yok çünkü. Hayır bu senin kanaatin. Ona hiçbir şey olmayacak. Richard suçunu itiraf etmediği takdirde jüri onu planlı bir şekilde cinayet işlediğine karar verecek. Ölüme mahkum edecek Zibok. Ancak suçunu itiraf ederse başını kurtarabilir. Bana bunları anlatmaktan amacın ne anlayamıyorum oğlum. Sadece senin Richard'a böyle bağlanmakla doğru hareket etmediğini söylemek istiyorum. Yani Richard ölüme mahkum olacak ve ben de seninle evleneceğim. Bunu mu söylemek istiyorsun Holland? Fars et ki ona ve dolayısıyla sana da faydalı olacak bir şey biliyorsam ve... Anlaşıldı. Holland sen bir şeyler biliyorsun. Benimle gel. Dur nereye gidiyorsun? Şerife. Senin bir şeyler bildiğini söyleyeceğim ona. Ya demek ki ne pes ediyorsun ne de yalvarıyorsun ne de pazarlık etmeye kalkışmıyorsun benimle öyle mi? Üzgünüm ama ben hiçbir şey bilmiyorum canım. Bunu yapamazsın. Bildiğin her şeyi şerefe söylemek zorundasın Hovland. Saçmalama hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Ama mi? şimdi bana... Burada mıydınız? Abi. Ayrıca Richard'ı temize çıkartacak bir şey bildiğim fikrini de nereden çıkarttın? Seni arıyordum Hovland. Richard için birkaç paket sigara aldım ama beni yanına bırakmıyorlar. Belki sen verirsin diye düşündüm. Bana ver Kevin. ben kendisine veririm. Peki hayatım. Ha. Richard'a selamlarımı söyle. Onu kurtarmak için elimizden geleni yapacağımızı da anlat ona. <Gülüyor> Olur söylerim Kevin'i. Bütün bu olanlar hiç hoşuma gitmiyor oğlunt. Boşuna gitmeyen şeyler ne kardeşim? Şerefin Richard'ı evimize getirmesi. Yağmur sularından dolayı hapishanenin kullanılmaz hale gelmesi. Bence bir bahane. Bilmek istiyorum. Oğlund. Neyi bilmek Hı -hı. istiyorsun? Şerif'in niyetinin ne olduğunu bilmek istiyorum. Richard'ı buraya getirip yukarıdaki bir odaya hapsetmiş. Odasının önüne de bir polis koymuş. Doğru mu bu? Doğru hala. Richard'la konuşabildin mi? Evet. Polis izin vermiş. Az önce odama geldi konuştuk. Richard neden buraya getirmişler bu? Bilmiyorum. Yağmur yüzünden hapishane kullanılmaz hale gelmiş. Ama esas sebep bu mu değil mi bilmiyorum. Belki de Richard'ın burada emniyette olacağını düşünmüştür. Her şeye rağmen Richard'ın burada bizimle aynı çatı altında olması güzel bir şey. Ev mi kişi ne biliyorsun Zipa? Pek yakınımızda belki de iki katilin bulunduğu düşüncesi. İki katil mi? O kadar çok düşündüm ki bunu. Bence katil en yakın çevremizden biri. Bunun home'un olmasını tercih ederim. Neden böyle düşünüyorsun halacığım? Hı -hı. Oldum olası sevmem o çocuğu da ondan. Eva'yı da hiç sevmezdi. Ama o öldü kurtulduk orada. Şu da katil diye yakalasalar ondan da kurtulduk. Unuttuğun bir şey var. Seni zehirlemek isteyen o kim acaba? Mutlaka Eva ile şu göl kıyısında cesedi bulunan adamı ötüren katildir. Beni de zehirlemek isteyen. İyi ama neden seni zehirlemek istesin ki? Bilmiyorum ama ben tedbirimi aldım. Artık kimse zehirleyemez. Gerçekten mi? Nasıl bir tedbir aldın? Aşçının yaptığı yemekleri yemiyorum. Peki ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Gel benimle. Şu dolabı görüyor musun? Evet görüyorum. Sırımı kimseler öğrenmesin diye kilit altına aldım. Dur açayım da içini gör. Bak dolabın içinde neler var. <gülüyor> Olamaz. Neler koymuşsun bu dolabın içine? İnan Allah. Mutfak takımı, tencere, elektrikli ocak... ...tabak, çatal, kaşık... <gülüyor> ...inanamıyorum... <gülüyor> ...dolabı hiç adeta seyyar bir mutfağa dönmüş... <gülüyor> evet, ama bazen birinin bu dolabı açıp... ...içine karıştırdığını sanmıyorum... ...neden böyle düşünüyorsun... ...bazen aradığım bir şey yerinde bulamıyorum... ...kağıtlarım falan karıştırılmış gibi geliyor bana... ...yok canım... ...sana öyle gelmiş olacak... ...neden karıştırsınlar ki senin dolabını... ...ben de bunu merak ediyorum ya... ...dolabımdakilerin kimsenin işine yarayacağını sanmıyorum... Ha? Tipo şu göl kıyısında öldürülen adamın kim olduğu öğrenildi mi? Ne arıyormuş bizim evin civarında? Hayır öğrenilmedi hala ama benim kafamı kurcalayan bir şey var. Nedir o? Evan'ın öldürüldüğü gece ben buraya gelirken o sırada çakan şimşeğin aydınlığında bir adam gördüğünü söylemiştim. Evet hatırlıyorum ama adamın kim olduğunu bilmediğini söylemiştim. Yoksa o adam bu adam mı? Bilmiyorum hala ama olabilirdi. Adam belki de Eva'yı kimin öldürdüğünü gördü ve... ...bunu bilen katilini o öldürdü. Neyse, o <gülüyor> vakit haydi geç oldu. Gel seni yatırayım adacığım. Sonra da ben odama gidip yediğimi. Peki güzel kızım. Acaba katil kim? Bu evdekilerden biri olduğu muhakkak. Richard'ın katil olabileceğine asla inanmıyorum. Geriye kim kalıyor? Diana, Kelvin, Holland ve Ludmina ile aşçı. Hizmetçi ve Bahçıvan Jones. Ludmina birini öldürmeyecek kadar yaşlı. Onu geçeyim. Bahçıvan ve aşçı hizmetçi de öldüremez. Çünkü bunun için bir sebebi olması gerekir. Geriye Diana'ya kocası Calvin ve avokat kalıyor. Holland olamaz. Zira Eva yaşasaydı ben ilgi duymayacaktım ve belki de onunla elde çektim. Havlunda da geçeyim. Geriye Diana ve kocası Kevin O oh, Hiç olmaz. Kevin senatör olmaya hazırlanırken böyle adi bir cinayeti işleyemez. Diana çok zengin. İşlemesi için hiçbir nedeni yok. Eee sonuç sıfır. Sıfıra sıfır. Peki ya şu Eva'nın takip ettiği trafik kazası? O ne oluyor? Onun bu işle ne ilgisi var acaba? Kazada ölen John ve Isabel bizim akrabalarımız. Bu olay trafik kazası olduğuna göre Eva neden bu işle ilgilendi? John amcamın ölümünden istifade etmiş olan tek kişi Dayana. Özellikle Isabel teyzenin ölümü Dayana'nın yararına oldu. Zira Isabel John'dan sonra ölmüş olsaydı varis Isabel olacaktı ve dolayısıyla miras Richard'e kalacaktı. Yağmur dinli mi acaba? Dışarıya bir bakayım. Yağmurdan sonraki toprak kokusu öyle hoş geliyor ki insanın burnuna. <gülüyor> toprak kokusu. Harika. Aa! Şu ağaçların arasındaki de ne öyle? Dört ayak üstünde yürüyor. Evet evet dört ayak üzerinde yürüyen birisi. Tıpkı hayvanlar gibi. Aa! Hovland'ın evine doğru gidiyor. Hemen Şerif'e haber vermeliyim. Dört ayak üzerinde yürüyen o kişi belki de katilin ta kendisi Şerif Richard'ın yanında olmalı Evet şu orda Şerif Ne var bayan Sibel Burada ne yapıyorsunuz? E, i̇yi ama burada kimse yok Richard nerede Özgünüm ama Richard'la görüşemezsiniz Şerif'in emri böyle Hem siz bu odaya nasıl girdiniz Kapı kilitli değil miydi e, Değildi aksa takdirde nasıl açardım ki Richard nerede Lütfen dışarı çıkın bayan Sibel Buraya gelmemeliydiniz Allah aşkına memur bey Richard nerede onu bu da saklıyordunuz ama şimdi yok. Tamam tamam sakin olun. Mutlaka bilmek istiyorsanız söyleyeyim. Richard burada değil. Değil mi? Nerede peki? Kimse bilmiyor. Bu işi Şerif ayarladı. Gizlice onu alıp buradan götürdü. Götürdü mü? Evet. Şimdi söyleyeyim bakalım. Az önce Şerif'i soruyordunuz. Ne oldu? Şey Dışarıda bahçede birini gördüm. Kimi gördün? Ne yapıyordu? Kim olduğunu bilmiyorum. Ağaçların arasında dört ayak üzerinde koşarken gördüm onu. Ne? Dört ayak üzerinde mi? <gülüyor> evet... Bana öyle şaşkın bakmayın Gördüğüm hayvan değildi Ama hayvan gibi dört ayak üzerinde koşuyordu Peki ne tarafa doğru gitti Şey sanırım Hornet'ların evine doğru koşuyordu Ay, Yanılmış da olabilirim Ben de haber vermek için hemen buraya geldim Tamam tamam sakin ol Ben şimdi giden bakarım Siz burada bekleyin Yalnız kimseyi içeri almayın Şerif evden kimsenin Richard'ın gittiğini öğrenmesini istemiyor Tamam kimseyi almam içeriye Tanrım neler olup bitiyor Şerif neden çırtık gizli çalıp götürüyor ...neden bunu kimsenin bilmesini istemiyor? Sonra dışarıda gördüğüm o dört ayak üzerinde koşan adam kimdi? Kimsiniz? Açın mayansıbım be, benim polis memuru Siz misiniz? Açıyorum ben yokken kimse geldi mi buraya? Hayır gelmedi Hmm. Siz ne yaptınız bulabildiniz mi o dört ayak üzerinde koşan adamı Hayır ama gördüğünüz o ayar kimse avukat oğlundan evine gitmek istemiş Ne sahi mi kimmiş peki Bayağı da bilmiyor gülültüye uyanıp kalkınca meşhur şahıs hemen kaçmış Aman Allah'ım neler oluyor burada Richard'a ne oldu Mehmet Bakın aslında yani şerif kimseye söylemememi tembih etti Ama siz onu yani Richard bu çok seviyorsunuz değil mi Evet Şerif bana sanki Richard buradaymış gibi mutfağa inip yemek getirmemi emretti. Herkesin onun burada olduğunu sanmasını istedi. Eğer Şerif size anlattıklarımı duyacak olursa beni polislikten atar. İnanınız bana kimseye bir şey söylemeyeceğim memur bey. Size inanıyorum bayan sebeğim. Birkaç saat önce Şerif yanına Richard'ı alarak Avignon'un şehrine gitti. Avignon mu? Neden peki? He, bilmiyorum ama gitmelerinin sebebi cinayetle ilgiliymiş. Şerif giderken de kimsenin bunu bilmesini istemedi. Ben de ev halkı şüphelenmesin diye sanki Richard içerideymiş gibi davranıyorum. İşte bütün bildiğim bu Bayan Sibül. Peki gitmeden önce e, Ludmine Hada'yla görüştü mü? Hayır kimseyle görüşmedi. Evet bu kadar yeter. Şimdi doğru odanıza gidin Bayan Sibül. Çünkü artık başka hiçbir şey bilmiyorum. Çay mı yoksa kahve mi içersiniz bayan Dayana? Ah üç aydır bu evde aşçılık yapıyorsun Mildred. Hala benim ne içtiğimi öğrenemedin mi? Kahve koy lütfen. Kızmayın bayan Dayana ben hizmetçi değil aşçı. Mildred doğru söylüyor Dayana. Elvayı bana iftira attığı için işten çıkarttık ama hala birini bulamadık. En kısa zamanda bir hizmetçi bulmamız lazım. Bay Kellin doğru söylüyor efendim. Ben aynı zamanda hem aşçılık hem de hizmetçilik yapamam. Tamam Yıldız. Evet. Biraz daha sabret. Sağ sola haber saldım. Umarım yakında işini iyi bilen bir hizmetçi bulurum. İstediğiniz bir şey yoksa mutfağa inebilir miyim? Evet inebilirsin. Bu zamanda istediğin gibi bir hizmetçi bulmak kolay değil değil mi Dayana? Sivor. Evet Dayana. Richard'ı görebildin mi? Kapısının önüne koydukları polis içeriye kimseyi bırakmıyor. Hayır. Şerif ev halkından herhangi birinin çıktı görüşmesini yasaklamış. Bu yüzden ben de görüşemedim. Acaba Şerif'in niyeti ne? Bir türlü anlayamadım. Benim bildiğim tutuklu evde değil hapishanede kalır Söylediler ya Kelvin Güya hapishaneyi su basma İyi de bizim evimiz hapishane değil ki Hayat Bey Bayan Sibel Ne var Midrıt Bayan Ludmilla sizi odasında bekliyor Hemen gelsin dedi Tamam şimdi geliyorum Siz kahvaltınıza devam edin ben birazdan gelirim Ludmilla hala Sibel'ı neden çağırdı acaba Bilirsin oldum olası Sibel'ı benden fazla sever Ludmilla hala Herhalde söyleyeceği bir şeyler vardır Benim halacığım, girebilir miyim? Gir Sibble, gir kızım. <gülüyor> evet hala. Odanın bu hali ne böyle hala? Her şey alt üst olmuş. Sorma Sibble, bu yüzden çağırdım seni. Biri odama girip sağa solu karıştırmış. Peki ne zaman oldu bu iş? Sabahleyin sizden önce kalkıp kahvaltıya indim. Geri döndüğümde odamı bu halde buldum. Mutfak eşyalarını sakladığım dolabın kilidi kırılmış. Ayrıca yazı masasının çekmecesinin de kilidi kırılmış. Peki içeri giren bir şey almış mı? Tam olarak eksik bir şey var mı bilmiyorum. Ama gördüğün gibi içeri giren her kimse her tarafı araştırmış. Herhalde benim ayak seslerimi duydu ki... odayı da toparlayamadan böylece bırakıp kaçmış. Anlamıyorum. Benim eşyalarımın arasında kimseyi ilgilendiren bir şey yok ki. Ne aramış burada? Zehirlene dair doktorun verdiği rapor duruyor mu? O duruyor. Sağa sola iyi bakalar. Buraya giren herhalde sağa sola dağıtmak için girmedi. Aradığı bir şey vardı ki girdi. Kim bilir? Belki de aradığını buldu. Söyledim ya, Sibel. Benim eşyalarım kimseyi ilgilendirecek cinsten değil. Olsun. Sen yine ara. Ben aşağı inip durumu dayanayla da Calvin'e bildireyim. Aman Allah'ım neler söylüyorsun Sibül birisi Ludmine halanın odasına girip eşyalarını mı karıştırmış? Evet Dayana. Peki bir şey almış mı? Bunu ben de sordum ama Ludmine hala bilmiyorum diye cevap verdi. Sağ olsun odasında öyle çok şey var ki hangisi kayıp hangisi değil bulabilecek durumda değil. Neler oluyor bu evde anlamıyorum. Tam senato seçimleri yaklaşırken skandal üstüne skandal oluyor burada. Sonunda gazetelerin televizyonların diline düşeceğiz. Bu olaylar senin seçilmeni engeller mi Kelvin? Elbette engeller hayatım. Düşünsene bir senatör adayının evinde bir kadınla bir adam öldürülüyor. Yetmiyormuş gibi evin en büyük insanı zehirlenmek isteniyor. Odasına hırsız giriyor. Hayatı böyle olan bir insana hangi seçmen oy verir? Kelvin haklı dayanamay. Basın bu rezaleti duyarsa kocanın seçilmesi tehlikeye girer. İyi de tatlım ben ne yapabilirim ki? Bütün kabahat şerifte. Şu cinayetleri bir aydınlatsa hepimiz rahat edeceğiz. Size de garip gelmiyor mu? Richard'ın kapısında nöbet tutan polise Şerif'i sordum, bilmiyorum dedi. Bürosunu aradım, orada da yokmuş. Şerif'i neden aradın, Kevin? Richard'ı burada daha ne kadar tutacağını öğrenmek istedim. Söyledim, gazetecilerden biri bunu duyup da haber yaparsa mahvoluruz. Gazetelerin atacakları başlığı şimdiden görür gibiyim. Senatör adayı Calvin Peele, iki kişinin katil zanlısını evinde saklıyor. Aa, benimki bitmiş. Senin sigarandan bir tane alabilir miyim, Kevin? Tabii. Hay Kalmamış. şey çalışma odasındaki çekmecenin içine bir tane olacaktı. Ee, alıp getiririm. Yok sen zahmet etme ben alırım. Tamam paketle buraya getirir misin? Tamam. Kevin severcinin neden olduğunu söylemişti ama masanın üzerinde yok. Çekmecede mi acaba? Heh, buldum işte paketi Aa, Bu da ne İki tarafı toplu yeşil bir ip İyi ama burada ne arıyor Ben bunu daha önce bir yerde görmüş gibiyim Sigarayı bulabildin mi Sibel Bak Kevin geliyor Şu yeşil bir çekmeye koyayım ha, Evet buldum çekmecenin gözündeymiş Kevin Heh, Dün geceki yağmurdan sonra hava açtı Anormal bir sıcak var dışarıda Ya evet çok sıcak bir gün olacak Ay! Korkma Sibel Sadece telefon çalıyor. Tüten <gülüyor> boş bulundum da. Alo. Bayan Sibel orada mı? Evet burada kim aramıştı? Ee, posta idaresini arıyorum. Kendisine bir telgraf geldi okumak istiyorum. Bir dakika verin de kendisine söyleyin. Sibel telefon sana. Bana mı? Kim arıyor? Posta idaresinden bir telegrafım varmış onu okuyacaklar. Telgraf mı? Evet ahizeyi al da ne olduğunu öğren istersen. Aa, tabii ki. Ben balkona gidiyorum. Tamam. Alo. Ee, Bayan Sibel siz misiniz? Evet benim. Az önce sizin için bir taygrafı aldık okumamı ister misiniz? Evet lütfen Okuyorum Bu akşam saat sekizde Chicago'daki evinde beni bekle Her şey yolunda gelince anlatırım İmza Richard Bohun Ne? Kim dediniz? Ee, Richard Bohun ee, bir daha okumam ister misiniz e bayan? Hayır gerek yok teşekkür ederim İyi günler Nasıl olur? Richard beni Chicago'ya çağırıyor Saat kaç? On bir İki trenle binebilirsem akşam Şikago'da olurum Hemen Jones'u bulmalıyım O beni kasabadaki istasyona bırakır Ah heyecandan ölecek gibiyim Jones Jones neredesin Burada Oradayım bayan Seymal ne istiyorsunuz? Jones beni kasabaya tren istasyonuna bırakabilir misin? Gidiyor musunuz buradan? Ay şey evet gitmem gerekiyor. E, Tabi siz hazır olur olmaz arabayla götürürüm bayan Sibel. Teşekkür ederim Jones. Jones ne işin var burada? E, şey ahırı temizliyordum bayan Dayana. Biliyorsun pazar günleri kimsenin çalışmasını istemiyorum. Lütfen evine git ve istirahat et. E, peki efendim. Bayan Sibel, hazır olunca bahçıvan evinle oraya gelin Sizi arabayla orada bekleyeceğim Olur canım, tamam ee, İyi günler bayan Sibol ee, İyi günler bayan Dayana Yanıma gel Sibol seninle konuşacaklarım var Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum Sibol Ne konuşacaksın benimle Dayana Seninle özel bazı şeyleri konuşmak istiyorum Seni dinliyorum. Calvin'den boşanmaya karar verdim Sibol. Ne? Calvin'den boşanmak mı? Durup dururken bu da nereden çıktı Dayana? Kararımı verdim bu, Boşanacağım. Ya ama neden? Çünkü Richard'ı seviyorum ve onunla evleneceğim. Ne? Richard'la mı evleneceksin? Ama... ama olamaz. Yapamazsın bunu. Sen Richard'la evlenemezsin Dayana. Sebep? Evlenmeme engel olan ne ki? Çünkü Richard seni sevmiyor. Onun sevdiği benim Başı dertten kurtulur kurtulmaz evleneceğiz Richard'la Yani benim tutacağım avukatın yardımıyla Serbest bırakılır bırakılmaz demek istiyorsun Benim için fark etmez Sen avukat tutsan da tutmasan da Richard kurtulacak yana Bu kadar emin olma güzel Bütün deliller Richard'ın aleyhinde Şerif onu, karısını ve meçhul adamı öldürmekten tutukladı Unuttun mu? Evet ama onları Richard öldürmedi Mahkemede suçsuz olduğu ortaya çıkacak Nereden biliyoruz? Biliyorum Richard katil değil her neyse tatlım, Richard aklından çıkart artık. Çok iyi kalpli olduğu için seninle bağlarını kendi koparamaz. Bunu senin yapman icap edecek. Asla. Ben Richard'ı seviyorum Dayana, o da beni seviyor. Sen hala bunu anlamamakta direniyorsun. Ama Richard hayatı da, yaşamayı da seviyor Sibu. Bunu da ona ancak ben sağlayabilirim. Ona sadece en iyi avukatı tutmakla kalmayacağım. Yeni uçağını imal edecek ve bütün planlarının gerçekleştirmesine de yardımcı olacağım. Bütün bunları onun için ben yapacağım. Richard'ın senin parana ihtiyacı yok Dayana. Temize çıktıktan sonra Eva'nın parasını <gülüyor> alacak. <gülüyor> Eva'nın parasını mı? Güldürme beni tatlı kız. Eva'nın parası devede kulaktır ancak. O para ancak iyi bir avukatın ücretine yeter. Sibül, hala anlamıyor musun? Richard'ın iyiliği için onu bana bırakmak zorundasın. Yalnız unuttuğun bir şey var Dayana. Ya neymiş o? Richard'ı unutuyorsun. Richard'ın menfaati uğruna ben ona olan aşkımdan feragat etsem bile Richard yine de seninle evlenmez. Nedenmiş? Çünkü Richard beni seviyor da ondan. Bu yüzden onu satın alamazsın Dayana. Yanılıyorsun kızım. Para her şeyi satın alır. Her şeyi. Üzgünüm ama çok işim var Dayana. Seninle tartışamam. Akşamüstü treniyle Chicago'ya gideceğim. Bu yüzden valizimi hazırlamam gerekiyor. Chicago'da ne var? Neden gidiyorsun oraya? Sebebini sana çok zorunda değilim. Hoşça kal. ...bana çıldırmış... ...Richard'la evleneceğini hayal ediyor... ...ve bu yüzden de Calvin'dan boşanacak... Sibel... Ha, ...sen misin Gugmine hala? Sana bir haber vermek istiyorum tatlı... Ne haberi hala? Bu sabah odama biri girdi demiştim ya... Sen de kaybolan bir şeyin var mı diye sormuştun... ...evet... ...neyin eksik olduğunu tespit ettim Sibel... ...çok fazla kıymeti olan bir şey değil... ...ama hatıraydı bana... Ah, sen valizini mi hazırlıyorsun... Yoksa bir yere mi gideceksin? Evet. Nereye? Şey, Chicago'ya. Bir işim var da bitirir bitirmez hemen döneceğim. Söyle bakalım kaybolan nedir halacığım? Biliyor musun? Bu seferki araştırmamda tesadüfen farkında oldum. Allah bilir belki de çoktan kaybetmişimdir. Dur bakayım en son ne zaman görmüş? Neyi hala? Ah hatırladım. Eva'nın ölümünden önce yerinde duruyordu. Hatta Eva'ya bile gösterdim. Bana hiç hatıra eşyası filan var mı diye sormuştu. Ben de var, ufak bir gece çantası var demişti. Allah aşkına Ludmine hala ne gece çantası, neden söz ediyorsun sen? Isabel'in çantasından. Ne? Isabel teyzenin mi yani? Trafik kazası geçirip öldükleri gece Isabel, John Farrington'daki bir davete gidiyorlardı. Oldukça uzun bir yoldu. Onun için çok telaşlıydılar. Ah kaç kere John'a arabayı hızlı sürmemesini söylemişti. Kazayı bırak da İzabel teyzenin çantasından seyret hala. Ben İzabel'in çantasını her zaman beğenmişimdir. Hatta bir keresinde bunu bana hediye et demiştim de o da sana yenisini alırım demiş. Tamam tamam sonra? Kazadan sonra bu çanta bana gönderildiğinde çok duygulanmıştım. ...İzabel'in hatırası diye saklıyordum hep. Peki o çantayı sana kim verdi hala? Kim olacak? Tabii ki İzabel. Yani kendi eliyle vermedi ama... ...kazada ölmeden önce... ...o sırada yoldan geçen birine verip... ...bana göndermesini rica etmiş. Ne acıklı bir şey değil mi Sibel? Son nefesinde bunu düşünmüş. İzabel bu an mı? Elbette. Başka hangi İzabel olacak Sibyl? Peki senin odana giren meçhul şahıs bu çantayı mı almış yani? Ne bileyim çantanın içinde bulunduğu çekmeceyi haftalardır açmadım ki. Fakat eşyalarımın arasında kaybolan başka bir şey yok. Bak alıcığım şimdi çok acelem var Döndüğümde bunları etraftaça konuşuruz olmaz mı? Şimdi hemen gitmek zorundayım Bir arzun var mı? Hayır yavrucum hiçbir isteğim yok Evde bir sürü gazete var Onları okurum Aslında Richard'la konuşmak isterdim Ama kapısındaki polis çok lanet biri Yasak diyor da başka bir şey demiyor Şerif öyle emretmiş Neyse daha sonra görüşürüz alıcığım hoşçakal Güle güle kızım Richard'ın evde olmadığını biliyorsunuz Değil mi Bayan Seybal Haberim var Jones Peki sen bunu nereden biliyorsun Şerif Bay Richard'la birlikte giderken Gizlice gördüm onları Peki nereye gittiklerini de biliyor musun Hayır efendim siz biliyor musunuz Hayır ben de bilmiyorum Jones Umarım her şey yolundadır Bayan Seybal Bilmiyorum ama yolunda olması için Allah'a dua ediyorum Jones göremedim Burada değil mi Avukat olmadı Evet Sizden iki saat önce arabasına binerek gitti, bir daha da dönmedi. Nereye gittiğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum efendim. Sizi Chicago'ya götürecek olan tren istasyonuna giriyor Bayan Siebel. Eğer Bay Richard'i görürseniz selamlarımı iletin lütfen. Cos, ah, sen Richard'i göreceğimi de nereden çıkardın? Benden bir şey saklamayın Bayan Siebel. Ben bu köşkin 40 yıllık emektarıyım İşe girdiğimde 20 yaşındaydım. Şimdi ise altmış yaşındayım Siz Richard ve bayan Diana o zamanlar çok küçüktünüz Ama itiraf edeyim ki ben yalnız sizi ve Richard'ı severdim Bayan Diana o zamanlar da şimdiki gibi kaprisliydi Emek istediğim bana güvenin bayan Sibyl Ne size ne de Richard'a asla kötülük etmelerine izin vermem Richard'ı göreceğim Jones Chicago'ya o çağırdığı için gidiyorum Anlamıştım bunu Bir dakika Jones ne oldu bayan Sibel? Evden öylesine aceleyle çıkmıştım ki Chicago'daki evimin anahtarını yanıma alıp almadığımı bile kontrol etmedim ah, Ruşum, pudram, makyaj kalemlerim, çantanın içinde ama dairemin anahtarı yok Allah'ınızın evinde unutmuşsunuzdur, geri dönmemi ister misiniz? Yok <gülüyor> yok yo, gerek yok, sonra trene yetişemem e Peki dairenize nasıl gireceksiniz? Kapıcıda yedek anahtar var, onunla girerim John O oh, geldiğiniz mi bayan Seville? John dairemin anahtarını halımın evinde unuttum. Yedek anahtar var mı? E, verir misin bana? E, tabii buyurun. Teşekkür ederim John. E, bir dakika bayan Seville size bir mesaj var. Nedir o? Bir saat önce Richard Bowen adında birisi aradı sizi. Sahi mi? Richard Bowen mı? Evet nişanlınız olduğunu söyledi. Sizden onu evde beklememenizi, saat 10'da Drake kahvehanesinde buluşmanızı söyledi. Drake kahvehanesinde mi? Evet. Tamam. Önce yukarı çıkıp üstümü değiştireyim. Sonra direk kahvesine giderim. Elimi özlemişim. Saat kaç bakayım? Dokuz buçağa geliyor. Richard onda direk kahvesine gelsin demiş. Demek daha yarım saatim var. Önce Ludmine hala'nın bana gönderdiği mektubu bulayım. Gitmeden önce şurada bir yere bırakmıştım. Heh, masanın üzerindeymiş. Giderken bu mektubu da Richard'a götüreyim. Tanrım bu da ne? Birisi kapımı açıp içeri girdi. Kim acaba? Şimdi de salonuma girdi. Onu duyuyorum. Sakın hırsız olmasın. Yok yok hırsız olamaz. Çünkü kapıyı anahtarla açtı. Aman Allah'ım anahtarlar. Benim kaybettiğim ya da halamın evinde unuttuğum anahtarlar. İyi ama içerideki her kimse tanıdık olmalı. Pencereyi açtı. Rüzgar'ın sesini duyuyorum. İyi ama neden pencereyi açtı? Yoksa, yoksa beni aşağı atmak için. Allah'ım ne yapacağım şimdi? Gitti galiba. Evet evet gitti. Ayak seslerini duydum. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Ne yapacağım şimdi? Hemen kaçıp gitsen mi acaba? İyi ama... ...hala oradaysa gitmemişse. Ah, gitmemiş. Yine içeri girdi tanrım. Kim bu adam beden evinle gizlice giriyor. Yoksa... ...beni burada olduğumu bilmiyor mu? Yoksa biliyor mu? İyi ama biliyorsa buraya... Evet, evet mutlaka buraya beni öldürmek için gelmiştir. Pencereyi de bu yüzden açtı. İçerideki bu adam sakın... Eba ile poor grisinin tatili olmasın yani Bunu öğrenmenin bir tek yolu var Evet Sibyl hadi kızım Aç kapıyı ve içerideki adam Her kimse yüzde çoğunla Kimsiniz Aman Allah'ım Holden sen ha? Sibyl sen ne zaman geldin buraya İnanamıyorum demek sendin ha Holden Şey ben <gülüyor> Neden neden pencereyi açtın peki Ben açmadım ben yapmadım Sibyl İçeri girdiğimde zaten açıktı Maksalın'ın ne olduğunu biliyorum ama lütfen yapma Holden Sonra bunu senin yaptığın meydana çıkar Kendini mahvedersin Elektrikli sandalyede idam edilirsin İyi ama söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Sibül Burada yanlışsın öyle değil mi? Artık her şeyi biliyorum Holden Neden böyle yaptın neden? Biliyor musun? Öğrendin demek Sibül ben mahvoldum benim için artık çıkar yol kalmadı. İnan bu işin böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ne demek istiyorsun sen Hovland? Her şey çok kötü Sibel. Mahvoldum ben. Asla böyle olacağını sanmamıştım. İnan bana Sibel. İnan mahvoldum ben. Buraya evime nasıl girdin Hovland? Ben mi? Ben... Şey kapına çıktı. Hayır yalan söyleme. Anahtarla açıldığını duydum. Niye geldin buraya? Niyetin ne Hovland? Şey ben... Benim, yani benim burada bir randevum vardı. Of neler söylüyorsun sen Hovland? Benim evimde kiminle randevulaştın? Bak çok kötü bir durumdasın. Kendini toparla ya da her şeyi bana anlat. İstersen Evan'ın öldüğü geceden başlayalım ne dersin? Evet iyi olur. O gece Evan'ın öldürüldüğü gece sen bahçıvan evinden çıkmış... ...halanın evine giderken çimşek çaktığında birini görmüştün ya. Evet. İşte o bendim Sibel. Sen miydin? Evet. O sırada bahçıvan evini gözetliyordun. Beni tanımıştın öyle değil mi? Tanıdığından emin Ama Richard yakalanınca bunu neden açıklayamadığını anlayamadım. Demek ki o karanlıktaki adam sendin Hovland. Evet Sibyl. Evet Sibyl. Çıldırmak üzereyim bunlar asla olmamalıydı. Asla Allah olmamalıydı. aşkına anlattıklarından bir şey anlayamıyorum Hovland. O gece yani Evan'ın öldürüldüğü gece Richard'ı gördüm ve takip ettim. Ama ağaçların arasında kaybettim onu. Sonra bahçıvan evine gideceğini tahmin ederek bir yere gizlendim. Bir süre sonra Evan'ın geldiğini gördüm. <Gülüyor> Hovland, Hovland, neden yaptın bunu, neden öldürdün Eva'yı? Hayır, hayır onu ben öldürmedim, bu işi ben yapmadım Sibel. Eva'nın yanında biri vardı, Eva o adamla birlikte evin içine girip ışığını yaktı. Biraz sonra da Eva'nın feryadını işittim. Boğuk bir çığlıklı ve birden kesildi. O anda onun öldürüldüğü aklımın ucundan bile geçmedi. Tamam tamam, sonra ne yaptın? Sonra bekledim. Bak Sibel, sana bunları seni kurtarmak için anlatıyorum. Biliyorsun polis senden şüpheleniyor Bu yüzden kurtuluşunu bana borçlu olduğunu unutmayacaksın tamam mı? Tabi Hoblant tabii bunu unutmayacağım Ben şerife senin buraya beni kurtarmak maksadıyla gelmiş olduğunu anlatacağım İnan ben öldürmedim evayı. Bana inan, inanmıyormuş gibi bakma lütfen Yemin ederim ki onu ben öldürmedim Hoblant Eva sana geldi değil mi? Richard'tan ayrılmamaya karar verdikten sonra Boşanma meselesi hakkında görüşmek için geldi öyle değil mi? Ne? Evet geldi Kendisine kabul etmediği takdirde... ...mahkemenin onu Richard'tan boşamayacağını söyledim. Peki Eva neden boşanmaktan vazgeçtiğini de söyledi mi sana? Evet, söyledi. Avignon'a gitmiş ve orada hakikati öğrenmiş. O yüzden de Richard'tan ayrılmaktan vazgeçmiş. Eva Avignon'da hangi hakikati öğrenmiş Orland? Isabel ve John'un serveti dayanaya kaldı ya... ...işte bütün bu olanlar... ...hep para yüzünden oldu Sibyl. Eva, Ludmila hala da bir yadigar görmüş. Bir çanta yani. Ludmila hala da çantanın Isabel'e ait olduğunu söylemiş... Kaza sırasında oradan geçmekte olan bir adama... ...Isabel bu çantayı vererek Ludmilla'ya götürmesini rica etmiş. Sonra da ölmüş. Bunu öğrenince Eva Avignon'a gidip o adamı bulmuş. Hadiseyi etraflıca ondan dinlemiş. Söylediklerimden hiçbir şey anlamadım, hovlam. Anlamadın mı? Isabel'in gece çantasını Ludmilla'ya göndermesi... ...onun kazada John'dan sonra öldüğünü gösteriyor. John kaza anında hemen ölmüş. Can kurtaran geldiği zaman ikisi de yaşamıyormuş artık. Herkes onların aynı zamanda öldüğünü kabul etmiş. Kanunen böyle bir durumda da mirastan erkeğin akrabaları istifade eder. Böylelikle bütün servet John'un varisi olan dayana’ya intikal etti. Oysa Isabel John'dan sonra öldüğü için Kanunen miras Isabel'in e en yakını olan Richard'ın hakkı olmalıydı. Ne yani? Dayana’nın sahip olduğu servet aslında Richard'ın mı? Evet. Bunu öğrenen Eva geri döndü. Ve boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi Richard'a. Eva'nın şahidi de Paul Gerson adında biriydi. O da daha sonra arkadan gelecek ve geldiği zamanda da havadis bomba gibi patlayacaktı. Peki sen bunları nereden biliyorsun Hovland? Şey Eva bana güvendi ve bunları anlattı ben de... Evet sen de söyle sen ne yaptın kimi anlattın? Kelvin'i anlattım anlatmak zorundaydım. Neden? Neden ona anlatmak zorundaydım? Çünkü paraya ihtiyacım vardı Kelvin'dan para istedim Kelvin kendi parasıyla olmadığını bütün paranın dayananın olduğunu söyledi. Ben de eğer bana para vermezse yakında ceplerine kuruş kalmayacağını söyledim merak etti. Ben de para verirsen her şeyi anlatırım dedim. Kelvin kabul edince Evan'ın söylediklerini anlattım ona. Demek para karşılığı Kelvin'a bilgi sattın öyle mi? Ve böylece Eva'nın da ölümüne sebep oldum. Keşke ağzımı açmaz oluydu. İnan bana Sibyl böyle bir şey olacağını hiç hesaba katmamıştım. Kaldı ki bunun karşılığında Kelvin henüz beş kuruş bile vermedi bana. Bütün bunları neden anlatıyorsun Hovland? Çünkü, çünkü bildiklerimi birisine anlatmak zorundaydım. Bu olay beni çok yıprattı Sibyl. Başından beri susmakla büyük aptallık yaptım. Gölde cesedi bulunan adam. Onun adı Paul Gerson'da öyle değil mi? Evet. Paul Gerson öldürüldü Holden? Aslında çok kolay oldu. Ona pusu kurup beklemiş... ...sonra da arkasından bir çekiçle başına vurup öldürmüş. Ne diyorsun Hovland? O dediğin kim? Kim yaptı Holland Eva ve Paul Gerson'ı kim öldürdü? O gece onun ev Eva'yla birlikte bahçıvan evine girerken gördüm. Otalın kararmış olmasına rağmen tanıdım onları. Eva'nın çığlığından sonra onun evden yalnız olarak çıktığını gördüm. Bir dakika. Yani sen katil değil misin? Tabii ki değilim. Yoksa katilin ben olduğumu mu zannetmişti? Madem öyle katil kim Holland Katil kim biliyor musun? Merhaba. Holland. Calvin. Calvin. Kıpırdamalı Holland. Elinde cebinden çıkart. Cebinde silah olduğunu biliyorum. Ama gördüğün gibi benim de elimde silah var Holland. Doğrusu seni burada bulacağımı sanmıyordum. Seni aşağılık Calvin seni. Bana telefon açıp da burada buluşalım diyen sen değil miydin ha? Şimdi ne aradığını soruyorsun. Artık oyun bitti Calvin. Öyle mi? Ne demek istiyorsun Holland? Sana oyun bitti diyorum. Çünkü ben her şeyi biliyorum. Eva'dan öğrendiğim bilgi sana satarken, senin onu öldüreceğini aklıma bile getirmemiştim. Ama yanılmışım. Dayana'nın beş parasız kalması işine gelmedi öyle değil mi? Kapa çeneni. Çünkü sen Dayana ile parası için evlenmiştin. Onun parasının gücüyle senetör olacaktın. Ama Eva, Isabel'in ondan sonra öldürüldüğünü ispatlarsa Dayana'ya kalan mirasın Richard'a vereceğini biliyordun. Ve bu da senin işine gelmiyordu. Dayana beş parasız kalırsa sen de bir hiç olacaktın. Bu yüzden Eva'yı öldürdün. Katil bu Sibyl. Eva'yı da, Polger'ı da bu adam öldürdü. Hayır yalan söylüyor Sibyl. Katil Holden Eva ile Gerson'u öldürdü İnanma ona Sibel bu adam seni de öldürecek Hemen polise telefonu aç Ama ben ben kime inanacağımı şaşırdım kaldım Sibel şu her iki ucu Topa bağlı yeşil ip sende mi Hangi yeşil ip Kelvin Benim odamda sigara ararken bulduğunu ipten söz Ha Evet hatırladım Kelvin o ip senin mi yoksa Nerede o sende mi A Evet çantamın içinde orada Neden istiyorsun onu Neden bu iple bu kadar ilgileniyorsun Kelvin neden olacak? Eva'yı o iple öldürdü de onun için. Öyle değil mi Kervan? Kapa çeneni Hovland. Söyle O ipi neden masamdan aldın? Eva'nın öldürüldüğü gece yeşil ip masanın üzerindeydi. Sonra ortadan kayboldu. Senin masanın çekmecesinde bulunca da... ipucu olabilir diye aldım ve şerife verecektim. Cinayet haleti o Seville. Bu aşağılık herif Eva'yı o yeşil iple boğarak öldürdü. Sakın ona verme onu. Bak Seville. O yeşil ipin cinayet aleti olduğu doğru. Ama Eva'yı ben öldürmedim. Onu ve meçhul adamı Hovland öldürdü. Şey, i̇yi ama madem öyle yeşil ip senin masanın çekmecesinde ne arıyordu Carolyn Sonra Hovland cinayet gecesi seni Eva ile birlikte bahçıvan evine giderken gördüğünü söylüyor Söylediği her şey yalan Siva Eva'yı Hovland öldürdü Sonra da o gece şerifle evi gezerken bu yeşil ipi alıp cebime soktu ya yalan. sonra da beni suçlamak için masanın gözüne koydu. Yalan söylüyor. İnanma ona Sibel. Evan'ın ve Paul katili kendisidir. Hollis neden bu cinayetleri senin üstünü yıkmaya çalışıyor Kelvin? Bu çok basit. Benden para istedi. Ben de vermedim. Şimdi bunun intikamını almaya kalkışıyor benden. <gülüyor> bu çok komik. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Kapa kendini oğlum. Esas yalan söyleyen sensin. Buraya neden geldin Sibel? Şey ben Richard'dan bir telefon... Telegrafı aldım ama e, sen de o sırada evdeydin. Richard telegrafında bu gece burada olmamı istemiş. Peki niye gelmedi? Vazgeçmiş. Kapıcıya telefon ederek beni Andrei kahvesinde beklediğini söylemiş. Ben artık gideyim Richard'ı bekletmeyeyim. Olduğun yerde dur Seybol. Hiçbir yere gidemezsin. Neden? Şu elindeki mektup ne? Şey, Ludmine Halal'ın beni eve çağırdığı mektup. Oku İyi ama... Oku dedim sana! Peki. Sevgili Seybol... Mümkün olduğu kadar acele buraya gelmeni rica ediyorum. Seninle konuşmam gerekiyor. Calvin senatör olmak için çabalıyor. Diana onu destekliyor. Okumaya devam et. Geçen gün maziyi karıştırdım ve içim nasıl sızladı bir bilsen. Bendeki hatıralar arasında senin eski bebeğin de vardı. Bu arada Isabel'in altın bir gece çantasıyla Richard'ın karneleri elime geçti. Calvin beni o halde yakaladı ve biraz da alay etti benimle. Ama ondan sonra da bütün bu hatıraların hikayesini inceden inceye anlatmamı istedi benden. Devam et Seyval. Hatta Kelvin, Isabel'in gece çantasını istedi ama olmaz. O bana hatıra dedim, vermedim. Sana ihtiyacım var sevgili yavrum, hemen buraya gel. İşte hepsi bu. İyi ama Kelvin sen Isabel'in çantasından haberdardın. Çantayı biliyordun. Biliyordu tabii. Eva'yı da bu yüzden öldürdü diyorum. Paul Gerson denen adamı da bu çanta işine şahitlik edeceği için ortadan kaldırdı. Sen çok fazla konuştun Hovland. Al bakalım. Ah! Allah'ım ne yaptın Kelvin? Öldürdün onu. Ağzı kalabalık insanları pek sevmem Seyval. O zaman demek katil sendin he. Ne aptalmışım. Bir ara Hovland'dan şüphelenmişim. Kapının önünden çekil ve pencereye doğru yürü Seyval. mi? Niyetin ne Kelvin? Sorun sorma ve dediklerini yap. Yürü hadi. Tamam. Orada dur. Niye açtın telefonu? Nereye arıyorsun Kelvin? Niyetin ne? Alo. Polis merkezi. Mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Branş Caddesi 1120 numaralı evde oturan bir kadın... ...onuncu kattan aşağı atlayarak intihar etti. Çabuk buraya gelin. Hayır. Hayır bunu yapamazsın Kelvin. Beni aşağı atamazsın. Polisin buraya gelmesi 5 dakikayı bulur. Ölmeden önce söyleyeceğim bir şey var mı sip? Var. Ludmila Halayı da sen zehirlemek istedin öyle değil mi? Evet. Bana Isabelin kazadan sonra gönderdiği çantayı gösterince şok oldum. Bunu başkalarına da anlattığı takdirde Isabelin John'dan sonra öldüğü ortaya çıkacak ve Dayana'nın sahibi olduğu servet elinden alınacaktı. Bunun için onu azar azar zehirleyerek öldürmek istedim. Peki benim Ludmine halaya getirdiğim şekerlemeleri de sen mi zehirledin? Sen o sırada aşağıdaydın. Odana girdim ve iğneyle işlerini arsenik boşalttım. Bu kadar yeter tatlım hadi bakalım. Şu pencereye doğru yavaş yavaş yürü bakalım. Dur biraz. Soracaklarım daha bitmedi. Eva'nın öldürüldüğü gece benim orada Richard'la buluşmaya gideceğimi nereden biliyordun? Senin salonda konuştuğun telefonun paraleli benim çalışma odamda var hayatım. Demek yanılmamışım. O gün telefonu kapatmadan önce bir tık sesi işitmiştim. Telefonumu dinleyen senmişsin. Öğrendin işte hadi pencere yürü. Peki Eva'yı o gece bahçıvan kulübesine ne maksatla çağırdı? Hawlund bana Eva'nın trafik kazasıyla ilgili bildiklerini söylemişti. Eva'nın Avignon'a gidip bir şahit bulduğunu anlatmıştı. Bu yüzden Eva'yı öldürmeyi planlıyordum. Richard seni arayıp da bahçıvan evinde buluşmanızı söyleyince planıma hemen yaptım. Eva gündüz benden borç para istemişti. O gece bahçıvan evine gelmesini, istediği parayı vereceğimi söyledim. Saf kız buna inandı ve hemen geldi. Sen de fırsat bu fırsattır deyip Eva'yı öldürdün. Ve dolayısıyla bu cinayeti Richard'ın üzerine yıkmaya çalıştım. Yıktım da sayılır. Bu hakikatleri senden ve Holland'dan başka kimse bilmiyor hayatım. E, Holland da öldü tabii ki. E, sen de biraz sonra ölmüş olacaksın. Böylece Richard da Eva'nın katili olarak asılacak. Hadi pencereye yürü. Peki, evime nasıl girdin, Cameron? Çantandan gizlice anahtarını alak. Yürü dedim sana. Bu gece buraya geleceğimi nereden biliyordun? Sana o telefon telgrafını çeken kimdi sanıyorsun? olacak? Bebek Richard'ın adıyla sen çektin o telgrafı he? Ne sandın ya? Yalnız Richard'ın bunu öğrenip de... ...neden senin bu eve değil de... ...Drake'in kahvesine gelmesini istediğini anlayamadım. Hadi Zable, vaktim yok. Pencereye yürü. Polisler geldiğinde cesedinin aşağıda olmasını istiyorum. Peki Holland'ı neden çağırdın buraya? Çünkü Holland her şeyi biliyordu. Ve bildiği için de para istiyordu benden. Hatta gözünü korkutmak için... ...Elvra'ya para vererek yalancı şahitlik bile yaptırdı. Ben de onu korkutmak için dün gece evine gittim. Dün gece mi? Demek... ...demek dün gece dört ayak üzerinde bahçede koşarken gördüğüm sendin ha? O halde beni gördün. Evet bendim. Holland'ın evine girdim ama uyanınca kaçtım hemen. Vaktim azalıyor. Yürüç bu. Peki benim odama girerek... ...kloroformlu mendille beni bayıtmak isteyen de sen miydin Kevin? Evet Richard'ın mendiliyle kloroform damatarak bayıtmak istedim seni. Neden yaptın bunu? Amacın beni öldürmek miydi? Evet, şüphelerin Richard'ın üzerine çekmek istemiştim. Seni öldürseydim polis senin Richard'a cinayet işlerken gördüğünü ve bu yüzden öldürdüğünü sanacaktı. Peki, Holland'ı neden çağırdın buraya? Ondan kurtulmak için. Onu buraya senin evine çağırdım. Ama geri zekalı herif söylediğim saatten yarım saat önce geldi buraya. Ne demek istediğini anlayamadım. Holland'ın buraya daha geç gelmesi lazımdı. Sen pencereden atladıktan sonra ve ben de buradan sıvıştıktan sonra... Eğer polisin intiharını kuşkulu görürse burada buldukları holuptan şüpheleneceklerdi. Ama işler her zaman umduğum gibi yürümüyor. Tut şu tabancayı bakayım. Hayır. Ya, tut. Hayır. Tut diyorum sana. Tamam. Neden şey. tutturdun tabancayı? Şimdi tabancanın üzerinde senin parmak izlerin var. Sen aşağı yatıldıktan sonra polis kesin olarak senin intihar ettiğine inanacak. Neden inansınlar ki? Geride mektup ya not bırakmıyorum Havlunt öldü Onu öldüren tabancada senin parmak izlerin var Polis senin Havlunt öldürdükten sonra intihar ettiğine inanmayacak hayatım İnanamıyorum Kelvin Senin böyle iğrenç biri olduğuna inanamıyorum Ne yaparsın? Şartlar insana her şeyi yaptırıyor Hadi Seybol pencereye çık ve aşağıya bak Neredeyse polisler burada olacak Çıldırmışsın sen Beni böyle öldüremezsin Kelvin polis seni yakalar Hayır yakalayamaz Katil olduğumu başka kimse bilmiyor Hadi Seybol sabrım taşıyor Çık çık pencerenin perdesine. Ben lütfen. Kelvan yapma lütfen. Yapma. korkma. her şey bir anda olup bitecek. Ne olduğunu anlamayacaksın bile. Aşağıya bakman kafi. Başın dönecek ve düşeceksin işte bu kadar. Eminim düşerken bayılacağın için yere çarptığını... kemiklerinin kırılacağını... beyninin parçalara ayrılacağını... anlamayacaksın Hayır. bile. Hayır, yapma. Atlayamam lütfen. Madem öyle ben atarım seni aşağıya. Gel buraya. Gel. Aşağılık mahluk. İndir atsın. de hadi. öleceksin hadi. Az kaldı hadi. Az kaldı bir <gülüyor> adım daha. Sivrilt bir adım daha. Yapma gelvan. Hadi. İmdat. Hadi. <gülüyor> <Yapmadım>, gelvan. <gülüyor> Richard sevgilim Pencere kenarından çekil Sebo Vay vay vay Demek ki sen de geldin he Demek ki beraber ölmek istiyorsun Geberteceğim seni Richard Namussuz herif al bakalım <gülüyor> Köpek seni tutup aşağı atmak vardı ama sen polise lazımsın İşlediğin cinayetlerin hesabını <gülüyor> elektrikli sandalyede vereceksin Al bakalım Olacaksın al. Al. <gülüyor> al bakalım Cezasını buldu işte Öldürdün mü yoksa onu? Hayır sevgilim. Sadece bayıldım. Birazdan Şerif ve adamları burada olur. Tam zamanında yetiştim Richard. Seni incittimisi bu. Hayır. Ama biraz daha gecikseydin... ...beni aşağıdaki caddede bir ceza olarak... ...bulacaktın Richard. Hadi herif. Holland'ı da öldürdün. Neden? Çünkü Holland, Calvin'ın işlediği cinayetlerden haberdarmış. Zavallı Holland. Keşke itiraflarını önceden yapsaydı. Susarak katilin kurbanı oldu. Peki sen ve Şerif katilin Kelvin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, katilin Kelvin olduğunu bugün akşam üzere öğrendik. Bugün Avignon'dan dönüp Nötmillala ile konuştuktan sonra vaziyet anlaşıldı. Nötmillala Isabel'in çanta odayını anlatınca her şey ortaya çıktı. Peki madem teklifi çekmedin bana, burada olduğumu nasıl öğrendin? Ben evden çıkarken kimseye seninle buluşacağımı söylememiştim. Yanılıyorsun diyorsun Jones'a söylediğini unuttun. <gülüyor> Aha, evet, sevgili sadık Jones. ...sadece ona söylemiştim. Peki sen benim gönderdiğim haberi almadın mı? İçeriye girmeni mani olmak için... ...hemen kapıcına telefon ettim. Arkasından da Dayananın arabasıyla... ...mümkün olduğu kadar çabuk buraya geldi. Neden direkt kahvesine gitmeyip de... ...eve girdin Siva? Hem üzerimi değiştirmek için... ...hem de Ludmine halının... ...beni eve çağıran mektubunu almak için. Artık o mektubun önemi kalmadı sevgilim. Bütün mesele işlenen bu cinayetler... ...hep para yüzündenmiş. Hem bilgi haberin vardır. İsaverci ondan beş dakika sonra ölmüş... Lütmü İlla'daki çantada bunun ispatı. Dayanının parası aslında benim parammış. Biliyorum sevgilim. Peki çanta nerede bulabildiniz mi? Evet. Kelvin onun çalışma masasına saklamış. Şimdi şerefin elinde. Şu masanın üzerindeki uçları toplu yeşil ip mi? O mu? Hı -hı. O da Eva'yı öldüren cinayet aleti Richard. Kelvin bu yeşil iple boğmuş Eva'yı. Harika. İşte aradığımız dedi. Nereden buldun onu? Bu sabah Kelvin'in masasının üzerinde buldum Richard, dikkat et, kapı açılıyor. Korkma sevgilim. Merhaba. Dayana. Allah aşkına dayana, bizi korkuttu. Ne arıyorsun burada? Buraya geleceğini John söyledi Richard. Bilmek istediğim bazı şeyler var, onu öğrenmek istiyorum. Bilmek istediğin ne Diana Bana kalan mirasla ilgili. Gerçek nedir Richard? Isabel teyzem John amcadan sonra ölmüş. Zaten, zaten miras bana kaldığı günden beri hep bundan korkuyordu. O zaman bana avukat demişti ki Şayet Isabel John'dan bir saniye önce ölmüşse Ve bu hal ispat edilirse Üzgünüm ama bu ispat edilecek Dayana Çünkü Isabel ölmeden önce Yanındaki gece çantasını birine vererek Onu Ludmilla'ya yollatmış Madem öyle Bana kılan servet artık senin olacak Richard Kelvin nerede burada mı? <gülüyor> burada yerde yatıyor Allah'ım O ne oldu? Kocaman oldu Richard Çok üzgünüm Dayana ama Kelvin katil Eva'yı ve göl kıyısındaki adamı o öldürmüş. Her şeyi bildiği için Hovland'ı da öldürmüş. Eğer zamanında yetişmeseydim Sable'ı da aşağı atarak öldürecekti. Buna şaşırmadım Richard. Çünkü tahmin ediyordum. Nereden tahmin ediyordun dayanın? Eva avyondan döndükten sonra öldürülünce bunu yapanın ancak Calvin olabileceğini hissediyordu. Çünkü Eva öldürülmeden birkaç saat önce Calvin bana Eva'nın aviyona gittiğini ve Isabel'in John'dan sonra öldüğünü öğrendiğini söylemişti. Demek biliyordu. O durumda bendeki paraların senin olacağını ve benim beş kuruşsuz kalacağımı biliyordum. Senatoya girmek hiç kolay değil Richard. Bunun için çok para gerekli biliyorsun. Tanrım sen bunu biliyordun ve ağzını açıp da tek bir şey söylemedin he. Senin Richard'ı sevdiğini söylemen de doğru değildi. Sen Kevin'dan ayrılıp Richard'la servetini muhafaza etmek için evlenmek istiyordun. Ben de aptal gibi hakikaten onu sevdiğine inanmıştım. Mısın? Hayır susmayacağım. Çünkü bu zalimlik. Kocanın cinayet işlediğini tahmin etmene rağmen gerçeği Şerif'e söylemeyerek Richard'ın acı çekmesine ve benim de acı çekmeme göz yumdum. Hayatım boyunca bir tek şey öğrendim. O da paranın gücü. İnsan parası olmayınca yaşayamıyor. Oturduğumuz o ev, ahçı, hizmetçiler, bahçıvan, bütün bunlar hep parayla oluyor Sibu. Hello o paraya alışmışsan ve sonra da elinden gideceğini anlamışsan. Üzülme Dayana. Mirasının tümünü senden almak istemiyorum. Ne demek istiyorsun? Ben sadece İzabel teyzemden kalan mirası istiyorum. John amcanın hissesi sende kalabilir. Sahi mi? Sana kalanla yetinecek misin Richard? <gülüyor> Elbette. O bana ve yeter. Biz nasıl olsa çok paraya alışmamıştık. Bu yüzden paranın çirkin gücünü hiçbir zaman bilemedik. Sağ ol Richard, sağ ol. Çok dürüst bir insanmışsın. Kelvin'e gelince umarım mahkeme onun deli olduğuna hükmeder de asılmaktan kurtulur. Geliyorlar. İstersen sen git Dayana. Kelvin ne de olsa kocam. Onun elleri kelepçeli gidişini seyretmek istemezsin Çok düşüncelisin Richard Umarım beni bağışlarsınız İkinize de mutluluklar dilerim Benimle evlenir misin Siba? Ne? Evlenmek mi dedin? Evet Seni çok seviyorum Karım olur musun Siba? Ah, Richard evet Evet karın olurum